Tell my old new lover I never expect Bu sunduğu Radyo Geografikaya'dan merhaba, saygı yer dinleyen hemen yanı başımda sevgili dostum Cem Sarıoğlu ve ben Deniz. Naçiz konumuz Kaan Aybudak, emrinize amadeyiz bu haftada Cem Bey, hoş geldiniz. Kaan Bey, hoş bulduk. Bir cumartesi trafiğini daha atlatıp Radyo Geografikaya 94.5 Rock FM'e tabii ki de tam vaktinde geldik. Bugün müziksel olarak güney eyaletlerde dolaşacağız. Amerika'nın güneyine gideceğiz ki demin zaten... Louisiana'da kaydedilmiş bir parça başladık I ama mean, Man of Constant Sorrow dedik ama asıl mevzuya dönecek olursak bir doğa harikasının dağların detaylarından. Ve bunların filmleri uyarlanıp bir de üstüne festival hale gelmesinden ve bu işteki başrol aktörlerinden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Lütfen kendinizi tanıtınız. Karşımızda daha Filmleri Festivali'nin bu seneki ve geçmişteki e, organizasyonlarındaki koordinatörü ve fikir babası dememde herhalde sakınca yoktur. Murat Yılmaz. Hoş geldiniz. Merhaba. Selam hoş Murat Yılmaz aynı zamanda gerçekten bir macera adamı da diyebilirim. Bizim kendisiyle tanışıklığımızı gizlemeye gerek yok. Kendisi Lütfen. burada benim arkadaşım olarak değil, koskoca bir Dağ Filmleri Festivali'nin koordinatör olarak bulunduğu için biz dağlardan tanışıyoruz Murat Cem Sarıoğlu. Çok karizmaymış her evet, zaman. O yüzden size çok cool parçalar seçtik. <gülüyor> Radyo Geografik kanında olayı bu. Buraya cool adamlar alıp müthiş parçalar, çok cool şarkılar çalarken bir yandan da bu maceraları ...nacizane eşlik etmeye çalışıyoruz. Tekrar hoş geldiniz kendi adıma da. Ee, bu arada e, şeyden de bahsetmekte fayda var. Biz e, Dağ Filmleri Festivali'nin e, basın e, sponsorluğunu üstlenen e, kurumlardan biriyiz. Çok, geografik ajansı olarak e, Radyo geografik olarak Hı -hı. özellikle. E, yani bu teklif geldiğinde biz seve seve kabul ettik. Yani bizi böyle bir... E, Açıkçası onurlandırıldığımızı düşündük biz Radyo Aynen. Geografik olarak çünkü yani inanın eğer bugüne kadar hasbel kadar doğa ve macera ile ilgilenip e, bu festivale e, ucundan bulaşmamış olan bir dinleyenimiz varsa yani çok şey kaçırdığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bunu iltifat etmek için söylemiyorum Dağ Filmleri Festivali DAG Film Fest.org adresinden ve aynı e, isimle e, Facebook'tan ve Twitter'dan <gülüyor> da ulaşabilirsiniz. E, gerçekten dünya standartlarında bir film festivali kendi janrında yani kendi türünde macera alanında <gülüyor> İsmini aldanmayın yani dağcılıkla ilgilenmiyor olabilirsiniz olur ya. Yani herkes e, doğa dendiğinde dağlara gitmek durumunda değil. Bu bir aynı zamanda doğa ve... Çevre Festivali. Aynen. Piş yani, saygı e, duruşu niteliğinde. Aynen yani içinde ekstrem bir takım film örneklerinden tutun da e, doğa sevgisi, çocukla birlikte doğaya çıkmak ve bazı gibi konseptlerinde olduğu bir festival. Dugfilmfest.org'tan tüm detayları takip edebilirsiniz. E, bu aşamada Murat Yılmaz'la bu festivalin nereden ve nasıl başladığına dair bir e, soru bile sormama gerekiyor bence. Biraz sözü artık işinin eline bırakma zamanı. Murat Yılmaz. Öncelikle teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Ben sizi takip ediyorum. Rica an... Biz geldiğiniz için çok teşekkür Aynen, ederiz. Da. Yani hep böyle sıkışık aralıklarda çağırıyoruz konuklarımızı. Bir de cumartesi eksik olmayın geliyorsunuz. Estağfurullah. Şimdi öncelikle şu konuda bir hani başlamak doğru olur diye düşünüyorum. Türkiye'de doğa ve Dağ kültürü üzerine çok fazla e, bir şey üretilmiyor. Yasın sağlı ve görsel olarak da hiçbir şey e, hatta hiç bile değinebilir. Son 5-6 yılda yavaş yavaş bir hareketlenme başladı ama sen bu işi çok e, yakınan biliyorsun. Geçmişte dergiler çıkardın, bu kültür ve görüntü video üretimi konusunda da çalışmalar yapıyorsun. O açıdan bizim festival olarak çok önemli bir boşluğu doldurmak gibi bir amacımız vardı başlangıçta. Çok da iyi yapıyorsunuz bunu. Yani 10. yılımıza yaklaşıyoruz. Önümüzdeki sene 10. yılımız ve e, hedeflediğimiz, amaçladığımız noktaya doğru yavaş yavaş geliyoruz. O anlamda bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek, kültürel bir şey üretmek bu ülkede çok kolay bir şey değil. Çünkü çok karşılığı yok. E, arşivleme diye bir geleneğimiz yok. O, geçmişte yapılan şeyleri kenara koyalım, ileride ya, lazım olur bir... E, ee, bir konuda mutlaka bir araştırmaya konu olur gibi bir geleneğimiz yok. Bu anlamda bir boşluğu evet. doldurabildiğimizi düşünüyorum. 9 ee, yıla e, bakıldığında hakikaten çok küçüktük. Sen de programdan <gülüyor> biz de çok küçüktük. Çok amatördük. Çok küçük kulüp içi bir etkinlik gibi başladık. Ee, o zaman e, dağcılık kulübünde daha dağcılık evet. öğrenen e, neredeyse Aynen. çocuklardık yani. Aynen öyle. E, dağlara gidiyorduk. Hala aynı heyecan duyuyoruz ama e, şimdi artık o kadar sıklıkla gidemiyorum ben en azından kendi adıma. Eee bir dağcılık kulübünün odasında başlayan bu organizasyon. Şimdi artık e, ilk geçtiğimiz yıl 12 bin kişiyi salonlarda ağırlayan ve sadece ismi dağ olsa da senin de bahsettiğin gibi içerisinde dağ, doğa, doğa sporları, macera kültürü, e, doğa ve çevre e, ve doğadaki insanın yaşam hikayelerini barındıran e, geniş yelpazede doğa ...ortak faydasında bir organizasyona dönüştü. Bundan da mutluyuz ve gururluyuz. Hatta içerisinde asıl sporların dahi olduğu... ...keşfe ve maceraya... ...hiç bizim ülkemizde... ...alışık olunmayan... ...pek sevilmeyen... ...bir konuya... <gülüyor> ...sizle beraber üzerine gitmekten de mutluluk duyuyoruz. Yani şey yapalım mı? Hani dağcılık lafı çok sıklıkla geçiyor bu programda. Yani... İlk programımızda mesela dalga sözçülerini konuk ediyoruz onların bile bir dağcılık geçmişi var ucundan kıyısından yani festivalin adının da dağcılık olması ya da dağ olması özür dilerim ee, ya biraz şey mi sence bu dağcılık camiası mıydı biraz bu işleri önde götüren ya da çok mu örgütlüydü neden öncelikle dağcılık diye başladı? Şöyle başladı. İki nedeni var bunun. Birincisi benim kişisel maceramın dağ ve sinemayla kesişmesi. Ben çok yoğun festival takip eden bir insanım. 20-25 yıldan beri İstanbul'daki bütün film festivallerini çok yoğun takip ederim. Bir. ikincisi dağcılık sporunun içerisindeydim ve hala içerisindeyim. İkisini neden olmasın diye yurt dışındaki organizasyonları takip ederdik. Özellikle Kanada'da, İtalya'da Fransa'da, Almanya'da çok güzel organizasyonlar yapılıyordu. Neden olmasın diye aslında 2002 yılında başladık ilk. Dünya Dağlar yılıydı 2002. Adı Daha Filmleri Festivali olmasının nedeni de 1945 yılında ilk defa İtalya'nın Trento kentinde bir festival düzenleniyor. Savaş sonrası Avrupa sineması yıkılmış. Bütün film üretimi Hollywood'da ee, ve tekrar bunu canlandırmak ve dağda sinema yapmaya özendirmek amacıyla İtalya'da bir e, film festivali düzenleniyor. Ya Şu tabii an... orada dağcılık ve dağlar dediğin evet. şey yaşamın Tam Dört ortasında, merkezinde, tam, merkezinde tam merkezinde zaten aynen öyle. gerçek bir kültürel ortasında. Yani zaten Mont düşünürseniz yani Alpleri düşünürseniz çevresinde 3-4 tane ülke var ve hepsi bu kültürden besleniyor. Dağla birlikte yaşamak onun bir parçası olmayı çok iyi başaran hatta dünyada sen gayet iyi bilirsin Alpinizm geçer adı. Ağacılığın, Mountaineering geçmez. Oradan beslenen bir kültür aslında. Bununla birlikte İtalya'da başlayan bu organizasyonla birlikte günümüze gelene kadar yaklaşık 20 ülkede 30'a yakın organizasyon düzenlenir olmuş ve adı daha Filmleri Festivali olmuş. İçerisinde her ne kadar diğer sporlardan, keşiften, kültürden, maceradan örnek bulunsa da biz de adını bu yüzden daha Filmleri Festivali koyduk ve yani dünyadaki örnekleriyle benzer bir akış içerisinde de devam ediyoruz. Aaa pekala. Ee, ha, Cem Sarıoğlu öyle mi? Gerçekten mi? Kesinlikle. <gülüyor> hani Radyo Coğrafya Adası'nız İyi Müzik'le iyi sohbetinde sözünü veriyoruz. Evet, iyi sohbetle başladık ama iyi müzikle devam ediyoruz. Şimdi Dire Straits yapacağız. Can Aybudak pek severler biliyoruz. Ya evet, bugün ben bir uyarıda bulundum müzik eti durumza. Murat Yılmaz ya dedim aldığın parayı hak et ya bizim gibi <gülüyor> bizim gibi dedim dinozorlar var bugün programda. iki tane, iki tane kanka. dinozor var. Onlara göre bir şeyler seç dedim. Şöyle bir yüzücüyle bakıyorum da çok gerçekten çok sıkı evet. bir listeyle karşı karşıyayım. Gerçekten evet, iyi müzik Iki saat boyunca hiçbir başka radyo istasyonuna gitmezseniz nerede? 94.5 Rock FM'de Radyo Geografik'te Dazed Trace Calling Elvis ardından buradayız. Yalnız Kanay budak lütfen bir iletişim adreslerimizde hatırlatalım rica ediyorum çünkü sorular gelecek. Şimdi nereden soralım diye bana e, Facebook'tan geliyor. Facebook ya üzerine ee, biz official adreslerimizi hatırlatalım. Şöyle e, o Facebook'ta Radyo Geografik'a yazdığınızda ki artık hala söylememize gerek var mı bilmiyorum ama Türkçe yazılıyor. Türkçe, Türkçe okunuyor. Radyo Geografik'a tamamen bunu dememize rağmen öyle bir etki altındayız ki Cem Bey. Radio geografi falan yazan var mı? Radyoyu radyo yazıyorlar. Geçen bu arada bir arkadaş not alırken muhabbet arasında dedim ki Türkçe yazalım sadece. Radyoyu Türkçe yazdı. Geografika yani coğrafya yazamıyorlar Türkçe. Geografi mi geo yazıyor? E, geo, geo doğrudan i̇şte geografikten oluyor. Geo galiba geo geografik ile ilgili bir şey. Yani velhasıl geografika yazarsanız bulursunuz Aynen, zaten öbürünü bulamazsınız. Evet, Uzun evet. lafın kısası bizi Twitter'dan. Radyo Geografica'dan ve Facebook'tan Radyo Geografica'dan bulun Murat Yılmaz'ın e, festival ile ilgili minik minik e, sürprizleri olabilir program süresince o sürprizlerden faydalanmak istiyorsanız e, bizi bulun Radyo Geografica <Gülüyor> I'm calling Elvis, all alone Well, tell him I calling, just to wish you to Let me leave my number, heartbreak Oh, lovely me, baby, don't be cruel Return to sender, like a fool So I'm calling Elvis, is anybody home? I'm calling Elvis, all alone Still a man, a long distance baby, so far from home, don't you think maybe you could put him on, tell him I Daha kırmızı bültenle aranan ürünler bulundu Sony PlayStation 4 500 GB oyun konsolu Sadece 1599 lira Üstelik Türk kredi kartlarına 9 taksit devam ediyor Gold hesaplı teknolojik Turuncu indirim sunar. Türkiye'nin teknolojiye en düşkün ailesi sizin için geliyor. 50'ye varan turuncu indirim 22 Şubat'ta Teknosa mağazaları ve Teknosa.com'da sizleri bekliyor. Teknosa, Türkiye'nin lider teknoloji marketi. Erkeklere özel bir koku ve cildinizde serinlik. Boğaziçi Tıraş Kolonyası Merhaba, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam konularıyla yakından ilgilenen dinleyicilere önemli bir haberimiz var. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam alanlarında proje üreten bilim insanları için tam 100 bin lira ödüllü bir yarışma düzenliyor. Siz de onlardan biriyseniz, Hemen başvurun, hem siz kazanın, hem de toplumun sağlıklı bir gelecek kazanmasına katkıda bulunun. Son başvuru tarihi 1 Mart 2014. Detaylar sabriülkerbilimödülü.org adresinde. Goldda kırmızı bültenle aranan ürünler bulundu. Sony Vaio Notebook sadece 1199 lira. Üstelik tüm kredi kartlarına 9 taksit devam ediyor. Gold, hesaplı teknoloji. Reklamlar bitti. K2 sunduğu Radyo Geografika'dan tekrar merhaba. Konuğumuz Dağ Filmleri Festivali koordinatörü Murat Yılmaz. Ee, minik bir Avrupa seyahatine çıkarmıştı biz az önce. Avrupa'da e, alpinizmin, dağcılığın nasıl bir kültürel önemi olduğu ve e, nasıl o yıkılmış Avrupa'dan e, moral bulmak amacıyla, sektörü hareketlendirmek amacıyla e, bir doğa filmleri, dağ filmleri festivaliyle nasıl e, hayata bu fikrin geçirdiğinden bahsediyordu ki bize bir şarkı molası vermiştik. Murat Yılmaz şöyle bir tekrar e, bizi Avrupa dağlarına bir bir tekrar götürür musunuz? Neydi festival hikayeleri? E, Trento İtalya'da başladı demiştik ilk. E, daha sonra sırasıyla işte Avusturya'da e, ve kayağın ve dağın birlikte olduğu ve endüstri yerleşebildiği alanlarda yavaş yavaş doğmaya başlıyor. ikinci dünya savaşı sonrasında dağ filmleri, festivalleri. İngiltere'de şu anda 7-8 tane var bildiğim kadarıyla. Dağ ve macera sporları festivali. Fransa'da var. Avrupa'nın en önemlerinden bir tanesi bütün e, film ve belgesel alım pazarın merkezin halinde şu anda. E, Almanya'da var. Çok önemli bir tane. Hani, tabii yapımcılar e, ve müşteriler de oraya gidip görüyorlar. Yani, e, bu bir görüyor endüstri abi, aslında. Değil Türkiye'de değil ama henüz hı hı. dünyada belgesel ve belgesel sinema bir e, ticari bir şeyi var, pazarı var. Alınıyor, satılıyor. Televizyon kanalları tarafından sinema salonları tarafından yapımcılar tarafından alınıyor, satılıyor. Bu festivaller de bir anlamda bu alıcıyla satıcıyı karşı karşıya getiren festivaller oluyor. Ben 2009 yılında Fransa'daki Ağıt Rans film Festivali'ne konuk oldum. Türkiye'den bir seçki götürdük oraya 4-5 tane film. Bir fotoğraf sergisi götürdük, bir söyleşi yaptık ve 5 bin adet bir Türkiye'deki doğa sporlarını, merkezlerini tanıtan bir broşür hazırlattık, götürdük Daha Kültürü Derneği olarak. Çok şaşırıyorlar insanlar yani Türkiye'de böyle bir şey olduğuna, yapıldığına bize Türk filmleri gönderin tarzında sürekli talepler alıyoruz. Neden şaşırdıklarını düşünüyorsun? Çünkü bilmiyorlar. Yani böyle bir burası karanlık onların e, algısında Türkiye'de. Böyle bir şeyler üretilmiyor yapılmıyor diyorlar. Çünkü hakikaten de öyle. Bir bakın Türkiye'de e, biz o yıl gittiğimizde iki tane Türkiye'den film vardı. Bir tanesi Yörükler'le ilgili bir Fransızın yaptığı film. Bir diğeri de yine Denizli'nin e, bir köyünde e, bir müzik aleti çalan bir ee, amcanın bizim tabirimizde hmm, hmm. e, çok dünya müzik piyasasında çok önemli bir yeri olan e, bir e, kişi olduğu ortaya çıkıyor bu belgeselli birlikte ve onur ödülleri vesaireleri falan alıp yürüyor bu şey. Hmm, harika. Yani bu tarz belgeselleri koklamak bulmak e, bütçe bulmak ve yapmak konusunda e, özellikle Fransızlar e, kültürel işlere çok meraklıdırlar bilirsiniz e, çok meraklılar ve yapıp ortaya çıkarıp ve bunu dünyaya sunabiliyorlar o açıdan da e, Türkiye'de bizim inanılmaz hikayelerimiz var e, bizim her gittiğimiz sen de gayet iyi bilirsin her gittiğiniz <gülüyor> köyde her mutlaka çok orijinal insanlar ve hikayeler vardı biz bunları bulup ortaya çıkarıp bir e, şeye dönüştüremiyoruz dünyayı dolaştırabilecek bir e, ürüne dönüştüremiyoruz onlar yapabiliyorlar ve bunun pazarını oluşturan şeyler de mekanizmalar da kurulmuş yıllar içerisinde o anlamda sen e, daha filmleri festivali koordinatörü olarak her filminin macera temalı ol, olmadığını zaten söylemiştik ama bu bahsettiğin mesela Yörükler, ve bazı ya da Denizli'deki köyde e, enstrüman üreten e, amca. Bunlar aslında macera kavramının ötesinde evet. hani, bizim belgesel dendiğinde ilk aklımıza gelen hani kültürel birikimi aktarmak amacıyla çekilmiş şeyler. Evet. E, sen de o anlamda destekliyorsun DFF'de. Yani Elbette. saygıdeğer dinleyen izin verirse artık. Dağ filmleri, festivali demekten serdip aslında <gülüyor> biz de DFF diyelim değil mi? Tabii. E, elbette biz bunu destekliyoruz. Çünkü kültür kültür bir bu hayatın bu ülkenin bir, bir parçası. Eksik olan bir parçası evet ama biz bunu tamamlamaya gayret ediyoruz. En önemli e, yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi. Bu amcalar hikayesi de ilginizi çekiyor. Doğal alanlarda yaşanan zorluklardan tutun. E, dağdaki yaşa, e, yaşayan küçücük bir e, bitkiye kadar yapılan bu ülkeyle ilgili yapılan her şeyi biz, e, hikaye, her şeyin hikayesini programa almaya çalışıyoruz. Çünkü bilmiyoruz biz de. Kendi ülkemizi biz çok geziyoruz dağcılar olarak, doğa sporlarla ulaşanlar olarak ama e, insanlar... Nasıl bir cevher olduğunu değil mi? Evet. Kimse farkında bir değil. Bir de bizim ülkemizde maalesef şey var ya ben ona çok üzülüyorum. Hani e, şimdi geçen gün bir, e, siz de izlediniz Norveç, Norveç'te bir e, e, otobüs durağında bir çocuk evet. izlemişsindir sen de o Hı -hı. videoyu. O evet. video okey ilginç bir viral bir e, kampanya yapılmış ama altında Türklerin yazmış olduğu şeyler bence e, sosyal olarak bizim memleketimizin istersen izlemeyenler için şöyle bir topar e, kısaca mo, bir gömlekle Norveç soğunda bir çocuk oturuyor şimdi kolunu biraz dışına saptım ama şimdi bağlayınca ne, niye bunu söylemiş oldum hemen anlaşılacak Norveç soğuğunda bir otobüs durağında küçücük bir çocuk oturuyor ve gizli kamerayla bu çocuğu çekiyorlar. Norveç halkının o şehirdeki insanların bu çocuğa nasıl davranacağını işte. E, yumuşak kalpli insanlar geliyor biri ceketini çıkarıyor veriyor. Bir tanesi oradan gidiyor ve eldiven alıyor veriyor. İşte şapka veriyor, atkı veriyor, bere veriyor falan. Okey bunlar... Zaten insanlık namına yapılacak. Sen şimdi görsen Aynen. çocuğu itecek misin? Aman ben de uzak durun demeyeceksin. ben Türkiye'de de çok farklı bir şeyle karşılaşacağımı düşünüyorum değil yani. mi? Evet, ama evet. altına yazılan yorumlarda ben gerçekten çok üz, e, üzüntüyle karşıladım. İşte medeniyet böyle bir şey. Onlar insan vesaire. Hani şimdi ben bu tip ülkemizin e, hani böyle aşırı milliyetçi falan bir insan değilim. Sonuna kadar humanist bir insanım ama e, hani birazcık da bazı da haksızlık yapıldığını ve yani... insanımızın ne kadar değerli, memleketin ne kadar güzel ve değerli olduğunda bu konuda bilmiyoruz değil mi? Hani ben buraya bu şekilde bağladım. Sizin söylediğiniz itafen. Ya en azından öyle insani münasebetlerde ben doğuya gidildikçe ya benim gözlemim Ufak tefek hani, biraz seyahat yapma fırsatı bulmuş bir insanın iş münasebetiyle. Hani doğuya gidildikçe ve kent merkezlerinden uzaklaştıkça ben insanların davranışlarının her zaman Aynen. daha sıcak, daha Do kabul edici, evet. daha Tabiat gibi kucaklayıcı olmaları. olduğunu Bravo. ben her zaman gördüm. Aynen, yani hani şehir ismi vermenin alemi yok da hani gerçekten kent merkezinde ben... Hani diyorlar ormanda gece uyuyorsunuz ya korkmuyor musunuz yaban domuzundan ayıdan yok ben aksine yani e, kent merkezinde bir parkta bir bankta yatmanın çok daha tehlikeli olabileceğini her zaman düşünüyorum hatta yani. güvenmediğim bir otelde yatmanın birinci ağızdan birinci ağızdan söyleyebilirim bu ne başımıza gelenlerden itafen konuyu dağıttım biraz ama bunu şundan dolayı dağıttım e, hemen size sözü tekrar paslıyorum ülkenizdeki Çok güzel Zey... dağıttınız Cemre. Çok iyi dağıttım ama iyi, iyi de top, hem iyi dağıtır hem iyi toplaşları olur biliyorsun. Ülkemizdeki bu kültürel zenginliklerin hem kültürel hem e, tabiat anlamındaki zenginliklerin e, tanıtılması ve bunların su üstüne çıkartılması gibi bir aslında sizin e, ideolojik demeyeceğim ama daha e, nasıl e, idealist bir e, duruşunuzda var. Evet, doğru mu? Doğru çok doğru tespit. Ee, bu anlamda bizim e, var olan belgeselleri ortaya çıkartmak, yapımları ortaya çıkartmak üzerine çok önemli çabalarımız oldu. Hı hı. Bir, doğa filmleri yarışması hı hı. organize ediyoruz. Süper. Bu e, dört kere kez düzenlendi ve e, bu kapsamı e, tırmanış ve sadece doğa sporları değil bu anlamda az önce bahsettiğimiz hı hı. hikayeleri de barındıran doğa e, sineması dediğimiz giriş kapsamlı bir içerikte. Şöyle bir durum da var hemen e, az önceki konuyu hem tamamlayalım hem Tabii, de e, konuştuklarımızı destekleyelim. Bizim az önce Fransa'dan bahsettim. gittiğimizde gördüğümüz şöyle bir şey oldu orada. Yaklaşık 80-90 tane film vardı ve bütün bu 80-90 filmin 60-70 tanesi Fransa dışında çekilmişti. Fransız filmleri <gülüyor> uluslararası Çekil... bir. Evet, i̇şte yani yani yap, tutup tutup oradaki yapımcılar, <gülüyor> e, yönetmenler ve yapım ekipleri yurt dışına gidip yurt dışından hikayeler aramak durumda. Gitmişler Madagaskar'ın bir dağında işte bir kuvarında e, Hı -hı. şey çekmişler. Hani Güzel. Snowboard filmi çekip e, getirip Fransa'da festivalleriye fes fes paylamaya çalışıyorlar. Şimdi ben kendi ülkemize dönüp baktım tabii hep yaptığınız şey durum yani Hı -hı. yurt dışını görüp kıyas yapmak. E, baktım hani e, burada e, o kadar çok hikaye var. Ama o kadar çok az yapım var ki. Evet. E, orada o kadar az yapım var ve o kadar pek e, var ki, ki yani evet. yapmak üzerine yani orada aslında e, bir bütçe var konu yok bizde bütçe yok konu var gibi bir durum. <gülüyor> yani çıkıyor. peki daha filmleri festivali e, direktörü olarak yani şöyle bir önerin mi var senin aslında e, bu ülkedeki malzemeyi e, burada bir şeyler yapmak isteyen işte genç arkadaşlar olur ya da pek çok yapımcı olabilir çok rahatlıkla aslına bakarsan. Gerçekten belgesel de altında şeylere para ödeyen bir takım yurt dışında kurumlara yayınlamalar için aslında satabilir. Ben bu söylediklerinden Elbette. bunu görüyorum. Yani bizim şöyle bir şeyimiz de var, ee, isteğimiz ve çabamız da var. İyi iş, iyi belgesel satıyor. Yani Hı -hı. biz bunu görüyoruz. Bu sene festivalde inanılmaz belgeseller var. Hem kayak konusunda, sporlar konusunda Biraz e, sonra e, geleceğiz. Çünkü çok heyecanlandırmış. Ama... Ben şimdi burada okudukça da bir Hı -hı. anda artık hani başlasa da gitsek Hı -hı. der oldum. İyi iş. E, hemen hızla Aynen. kapatalım o bitirelim o halde konuyu. Hı -hı. İyi iş iyi yapıyor. Yani iyi... yurt dışında da değil mi? Yurt Sadece yapıyor. yurt içinde biz... Dağ Filmleri Festivali olarak yaklaşık 15 tane festivalle bağlantı halindeyiz. Süper. Onları izliyoruz, konuşuyoruz, yazışıyoruz, karşılıklı film gönderiyoruz, alıyoruz ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Onlar Hı -hı. da bizden tavsiyelerde bulunuyor. Fakat biz çok fazla tavsiyede bulunamıyoruz yurtusuna. Çünkü iyi iş bizden henüz yapan... Üretim aşamasına Çünkü geçmedi. Çünkü pazarda yok. Yani onlar Aynen. da e, yani yapımcılar da haklı kendi çapında. Çünkü bunları nereye satacaklarını bilemiyorlar. O kadar masrafı yapmadan önce. Aynen. Şimdi yavaştan yine bir müzik arası vereceğiz. Sonra... Dağ Filmleri Festivalinde neler izliyoruz? Nerede izliyoruz? Nasıl izliyoruz? Hatta bu bileti, biletleri, davetileri nasıl kazanıyoruz? Radyo Geographic'adan ayrılmazsınız. Maceraanın tam merkezinde yer alırsınız. Doğru mu Kang Bey? Doğrudur efendim. Biz zaman... Bizi Facebook ve Twitter'dan takip etmeye başlasanız iyi edersiniz. Bilet saçıyoruz bile. Aynen. O zaman rock and roll <gülüyor> diyoruz ve devam ediyoruz ve dude looks like a lady. <gülüyor> Radyo Geografika'ya tam gaz devam ediyoruz. Türkiye'nin macera, kültürü ve doğa sporlarını rock and roll ile harmanlayabilen tek radyo programıdır. Sevgili Kanay Budak ve bendeniz Sarıoğlu'nun cin fikirlerinden türemiş ve bu şekilde de devam edecektir. İyi müziğin, iyi sohbetin sözünü. Cumartesi öğlenleri sizlere 94.5 Rock FM'den Verizdağ Filmleri Festivali'ndeyiz. Yurt dışında... E, malzemenin ve kaynağın bizden daha bol olduğunu ama bizdeki malzemelerin hiç de azım sanamayacak ölçüde kafa kafaya olduğunu ama bu malzemelerin bir şekilde yurt dışına nasıl çıkartılabileceği konusunda endişeler ve kafalarda soru işaretleri olabildiğinden bahsediyorduk Peki şimdi aklıma bir soru geldi sevgili Murat e, cevaplarsam bu çok güzel bir e, görsel hazırlamışsınız katalog. Hakikaten çok profesyonelce hazırlanmış. Bu, hiç, tip, evet, bu tip görsellikler e, her zaman bir e, kurumsal iletişimci olarak şundan bahsedebilirim. Her zaman bu işin ne kadar profesyonelce üzerine eğilindiğinin e, küçük küçük detaylarıdır. Yani buradan bunu ben elime aldığım anda tamamlıyorum. Bu iş hakikaten e, üstadlar bilenler tarafından yapılmış ve çok esaslı eserler de var. Peki şimdi şunu soracağım bir e, sinema aşığı olarak bu... Festivali hazırlanırken elinize herhalde yüzlerce film geliyordur. Hatta belki rakamlar binlere ulaşıyordur. Ülkenizden de eminim birçok sayıda eser geliyordur. Bunları nasıl bir kurulla izliyorsunuz? Festivalin içeriği bu kadar sıkı bir içerik nasıl hazırlanabiliyor sevgili Murat? şöyle bir süreç yaşıyoruz film seçimiyle ilgili. Öncelikle az önce bahsetmiştim <gülüyor> itibatta olduğumuz festivaller var. Bu festivalleri takip ediyoruz ve çıkan her yeni film bizim bir havuzumuz var. Film Hı, bir network oluşmuş festivaller evet, arasında doğru, doğru mu? Tabi, tabi, tabi. Güzel. Yani zaten hani bir film yapıldığı zaman o filmi gün yüzüne çıkartmak için festivaller çok önemli organizasyonlardır. Tabii. Çünkü hem ulusal hem de uluslararası anlamda dikkatleri üzerine çekebilmek Doğru. için orada filmlerini göstermek isterler yönetmenler. Bu festivaller aynı zamanda yarışmalar da düzenlerler ve olası bir ödül o yarış festivallerde filmin dünya pazarlarında gezebilmesi için bir çok kapı. önemli bir evet. adım olur. Hı hı. Onun için festivaller bu anlamda çok önemli organizasyonlardır. Biz bu bahsettiğimiz festivallerin içeriğindeki hem ödül almış filmleri hı hı. hem de başvurmuş programla başvurup kabul edilen filmleri takip ederiz. Mercek Görürüz. altını alıyorsunuz. 8-9 tane temamız var bizim. Bu hı hı. temamız altında hangisi durur, hangisi iyi durur, hangisi ilgiyi çeker hı hı. ona göre yarışırız. Ama bizim birkaç kriterimiz var film seçmek için öncelikle. Bir, farklı ne söylüyor Filip? Farklı nereyi keşfediyor? Veya bize değişik yani izleyiciyi ilgilendirebilecek bizim Türk insanının e, ilgisini çıkarabilecek. Bir de o var farklı. değil mi? Tabii Türk mi? seyircisinin bilin, bilin Mesela bu bilinç de önemli bir şey. Hı, ne söylüyor farklı? E, ve e, yani bir bir umut vaat ediyor mu? Bir, bir, bir e, ilham. Pırıltı, pırıltı var mı? Bir Aynen. Bir. Ve, e, ve bir ilham veriyor mu? Yani e, şimdi hep bir sürü doğa sporlarına ilişkin film var e, programda ama hani eminim her bir doğa sporlarının kişiler gelse izlese filmleri onların dahi Türkler Türkiye'deki hı hı. sporculardan bahsediyor. onların dahi mutlaka ilham yani. alacağı bir takım şeyler olacaktır çünkü gerçekten alanında en tepelerdeki insanların İnsanları. yaptıkları işler bu filmlerdekiler o anlamda bunu da işin içerisine katarak ilham Harika. vericilik gibi işte farklı bir şeyler söylemek değişik yani az önce konuşuyorduk hani bir daha kamerayı alıp e, yürüyerek çık, yapılan ç, çıkılan her bir tırmanış filmi biz programa almıyoruz. Ha. Özel bir şey olması lazım. Konuşuruz Aynen. ilerleyen dakikalarda. Dediğim gibi bu festivallerden yapılan bir harman. Yaklaşık 1000-1200 e, tane film e, tarıyoruz. <gülüyor> bunun 500-600 <gülüyor> tanesini 1200 film. Ve <gülüyor> Bunun 500-600 tanesinin neredeyse tamamını izliyoruz. Ve bunlardan yaklaşık 50'ye yakın bir seçki oluşturuyoruz. Tabii telif hakları muazzam. da önemli burada. Yüksek telifli filmleri e, kim zaman biliyoruz. Kim zaman almayı çok istediğimiz filmler oluyor. E, a, zorluyoruz imkanları. Hı -hı. Bu arada hızlıca Tablo. bir bu harika festival e, tanıtım katalogunuza bakıyorum. E, gerçekten harika olduğunu tekrar tekrar söylemekte hiçbir sakınca görüyorum. Çünkü yani gerçekten İstanbul'un o baba film festivalleri işte IF ya da İstanbul Film Festivali'nin ürünleri ile tasarım olarak boy ölçülebilecek kalitede Aynı bir şey düşünüyorum. düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Görüyorum arkadaşım. <gülüyor> selam söyleyin. <gülüyor> evet el ellerine <gülüyor> sağlık gerçekten. <gülüyor> ee, ben şeyi merak ediyorum. Ee, sizin kim olduğunuzu çok daha iyi anlayabilmesi açısından saygılar diliyorum. Şu anda ben sizinle kaç film izliyorum bu sene? Ee, 2014 Daha Filmleri Festivalinde 1200 film izlediniz. Hı hı. Bunlardan kaçını seçtiniz bizim için? Bunlardan 47 tanesi şu anda programda. Hı hı. Ee, aslında 50 354 film almayı planlıyorduk. Fakat maalesef e, siz de biliyorsunuz bir e, kanuni bir şey, pürüzden dolayı Hayır, yerli film hikayelerini gösteremiyoruz. Hı. Ya diye. onu ben soracaktım da yeri gelmişken e, isterseniz Murat Muratılmaz ya. O nedir tam olarak? E, bu şudur aslında. İzlediniz bir, şey, bir özetleyelim duymayanlar için de. yani bu e, festival öncesinde e, biz Kültür Bakanlığı sinema genel müdüründen bir yazı aldık. E, bu yazıda bir yönetmelikte yani sinema eserlerinin film, sinema filmlerinin değerlendirilmesi yani bildiğimiz o 18 artı 13 artı şeklindeki sınıflamayı evet. konu eden yönetmeliğin yönetmelik kapsamında yabancı filmlerin sanatsal etkinlikler komisyonundan yerli filmlerin de kayıt ve tescil belgesi sahibi olması gibi bir zorunluluk var. Aslında 2004 yılında çıkan bir yönetmelik bu. Bu tekrar hatırlatıldı bize. 2004 yılında? Evet. Yani zaten var olan bir şey uygula, uygulanmıyormuş ve evet, şu anda akıllara mı gelmiş? Evet, mu? aslında. Al, al, al, al. Şimdi hmm. tekrar bir hatırlatma geldi Sinema Geden Müdürlüğü'nden. Aslında özüne bakıldığında bu iyi bir şey. Yani bir, bir sinema eserinin sen de gayet iyi bilirsin. Hmm. Kayıt ve tescil edilmesi eser sahibi açısından güzel bir şey, iyi bir şey. E, Çünkü... telif haklarının takip edilmesi tabi, tüm dünyaya açılımda dijital aynen. olarak takip edilmesi ve, ve korur, bazen... eserinizi evet. korur. Yani aynen. size ait olduğunu testçiler. Fakat e, bu büyük, hani filler tepşirken olan çimenler olur <gülüyor> gibi bir <gülüyor> evet. şey vardır bu biraz bizi festivalizi bu şekilde etkiledi Çünkü bu yönetmelik bu bu tarz büyük ticari filmlere ve dolaşaşıma girecek girmeyi hedefleyen filmleri hedeflerken biz de arada kaynadık yaş yani yandık çünkü bize gelen filmlerin neredeyse tamamı bu tarz ne bütçesi olup da bu tarz bir ticari dolaşıma evet, girmeye ne de hevesi ol ol olacak. Sadece festivallerde gösterilmek üzere evet, yapılmış Tasarlanmış eserler zaten. Şey keza burada bir not düşeyim izninizle sözünüzü kesiyorum. Ya benim hani şahsen tanıdığım ve bu festivale film hazırlayan aylardır arkadaşlarım var ve çok iyi işleri şu anda izleyicilerle buluşamıyor sırf bunun yüzü. evet bir kültür hani bu ve, da memleketin e, hani tabiri mi mağzur görülerse yol parası denkleştirilip işten güçten vakit alıp çekilmiş tabii. filmler var ve bunlar gerçekten iyi filmler tabii. özellikle e, sene... çevre temalı tabii. filmler tabii. Ee, örneğin bu sene olsaydı o öztürk kayıkçının muazzam filmi Geyik bayarı ki e, o kadar yani cimiler, doliler kendisi. falan kullanıldığını zannedersiniz filmi izleseniz. Evet, evet, Ama evet, tamamen evet. temel dağcılık ip teknikleriyle kurulan bir takım kamerayı şey, havada hareket, uçuran hareketlerle var, var, var. çekilmiş. Yani onu da bu arada ilerleyen dakikalarda hatırlatayım Öztürk Kayıkçı'nın Geyik Bayırı evet. e, filmini hani bu ülkede e, doğa sporları alanında nasıl standartlarda ne kadar yüksek standartlarda işler, işler çıkıyor. Yapılabildiğini görmeniz Süper. açısından mutlaka görmeniz lazım. Kesinlikle. Yani bu şöyle bağlayalım isterseniz. Yani çok iyi işler yapılıyor inanılmaz bütçelere. Çok küçük düşük bütçelere çok Aynen. güzel işler de yapılabiliyor. Umutsuz da değiliz. Enseyi de karartmayalım. Aynen Ama, tabii tabii ki, de. Tabii ki. Tabii ki. E, yerli belgesel konusunda başka alanlarda da çok güzel işler yapılıyor. E, bizim bu hani bölümü kapatmaktaki şeyimiz, e, zorunluluğumuz biraz e, kanun sonu bu Doğru. bölümden kastımız yerli yapımları izlediğimiz evet, bölüm. Evet ülkemizden bölümümüzü kapattık hmm. ama ümitsiz de değiliz elbette şu anda bakanlıkla bir görüşmemiz devam ediyor. Yani bu tarz özel belgesellere ticaret dolaşma girmeyecek. Özel belgesellere bir özel şey tanımlamayla. Evet. Ee, Çok kolay bir şey aslında bir günde evet, çözülebilecek evet. bir Mevzuat sorum. değişikliği üzerine. Aynen konuşuyoruz ve umarım çözeceğini düşünüyorum birkaç ay içerisinde. Aynen. Seneye böyle bir problem yaşamayacağız sanıyorum. Şimdi yine bir küçük rockroll malası vereceğiz. Biraz önce konseptlerden bahsettik. İsmi Dağ Filmleri Festivali ama gördüğümüz üzere içinde gerçekten çok acayip konseptler var. Bisikletten denize, dağdan trekkinge, kaya tırmanışına. Bunlardan da bahsedeceğiz. Bu herhalde bunları seçerken ekip ekip seçiyorsunuz değil mi? Mesela bisiklet filmleri, işte suyla ilgili filmler vesaire. Birazdan bunun soruları gelecek. Bu arada telefonumuz susmuyor. Teşekkür ederiz. Çok bize yardımcı oluyorsunuz ama telefon bakmıyoruz biliyorsunuz. O kırmızı ışık o anlamına mı geliyor? Evet, şey yeşil ışık o anlamına. Kırmızı ben telefona bakamadığımız anlamına geliyor. <gülüyor> Ardından biraz sonra burada olacağız bu çalan parçanın ardından God gave rock and roll to you, Kiss dinleyeceğiz. Bizlere Facebook'tan ve Twitter'dan ulaşmanız ve İnfluatrockfm.com üzerinden de mail atmanız, çağrıyı sevgili dostlar. Geografikha devam ediyor. Ain't rock and roll anymore. I know life sometimes can get Ain't tough, and, and I know life sometimes can be a drag. But people, we, so have given we have been given a gift. We have been given a road.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 Ay Kağıt sunduğu Radyo Geografika'da tekrar sizinle beraberiz. Konuğumuz Dağ Filmleri Festivali e, koordinatörü Murat Yılmaz. Yani elimde olsa da şu e, şarkı aralarındaki muhabbetleri siz saygıdeğer dinleyenlere e, aktarabiliyorsam olsam gerçekten bence kayda değer e, şeyler dönüyor burada. E, ya e, Murat Yılmaz'la ne yapsak nasıl... Hangi kelimeleri kullanarak bunu ifade etsek diye düşündük ama yani ikimiz de bir şekilde macera. E yapımı diyeyim hadi değil mi? Öyle bir şey diyebilirim evet. değil mi? yani bu e, hatta Adventure Cameraman ve Adventure Photographer diye Hı -hı. adamlar yani sadece bu iş için çalışan adamlar falan var yurt dışında. Böyle evet. bizdeki gibi her kameraman, her fotoğrafçı delikanlı gibi her yere koşturmuyor. Hatta kendi işlerinde de onlar ayrılıyor. Tabii tabii. Sporları, Su adamın malzeme seti sporu. ona göre evet. ya onu bırak hani malzemeyi almış olman onu kullanabileceğini anlamına da gelmiyor bu tip şeylerde. Ya, e, velhasıl biz sanki Murat Yılmaz'la şöyle bir ortak kanıdaymışız. Bunu fark ettik. Neden yerel yapım? Neden bu kadar fazla belgesel yerel yapımı yok Türkiye'de? Hani özellikle macera alanında bu kadar koşturan adam var. Binlerce GoPro satıldı. Ben görüyorum Kartalkoy'da Uludağ herkesin kafasında orasında evet. burasında GoPro'lar. Sokakta Kafasında GoProlarla gezen insanlar var aynen, ama aynen. ya bizim ofis Hasanpaşa'da size bir şey değil mi adam şehir içinde kafasında GoPro ile motosikletle geziyor onlarca böyle adam var sürekli bir kayıt durumunda yani herkes ama. Yapım yok. Evet. Ee, e, hadi bunu bir soru olarak kabul edin Murat Yılmaz evet. bir ucundan evet. tutun da şundan bir konuşalım. Neden böyle oluyor tabii sizce? Yani bu bahsettiğiniz arkadaşların çabası tabii takdir etmemek elde değil. Tabii ama... canım adam gitmiş ama... satın almış yani e, kimsenin kalbi de kırılmasın ama böyle de bir olgu var evet. ortada bunu bir iletişimcinin yorumu olarak kabul etsinler. Tabii ama bunun tabii bir sonraki aşaması depolama alanlarını kapasitelerini artırmak her şey disk bir diske saklamak o yetmeyecek büyütmek büyütmek büyütmek ya zaman her o şeyi şey çekmiyoruz değil. demek Tabii. ki yani hem hem <gülüyor> çoğu insanın hikayesi bu yani ben bunu çok büyük bir heyecanla alıyorlar bütün bu cihazları kameraları işte programlar satın alıyorlar hep çok ucuzladı bu işler artık ama yapamayan şey şu yani bunlardan bir video çıkartmak toparlamak işlemek bunu bir post prodüksiyon yapmak ve bir, bir bunu bir ürüne çıkartmak çoğunlukla ana videosu olarak kalıyor bunlar yani Facebook'ta Twitter'da paylaşılan e, birer ikişer dakikalık videolar olarak kalıyor. Ve bunlar için inanılmaz e, şeyler, cihazlar alınıyor. Evet. Alınıyor. Aslında teknik kapasiteyi geliştirmek açısından insanların hani kurgu kendi kendilerine yapmaları falan açısından hoş şeyler bunlar. Ama, tabii tabii çok ucağı, ya, naması, bir güzel bir şey. Fikir etrafında dönmediği sürece yani senin Kartalkaya'da. Hı hı eee Uludağ'da ya Faldır da kültür kaydı evet. film belgesel o bir film, film değil ne değil. yazık ki. Değil. Ya da değil. şöyle diyebilir miyiz? O bir film <gülüyor> ama sinema değil. <gülüyor> belgesel <gülüyor> sinemacı sanki bu biraz evet. daha <gülüyor> bir doğru gibi oldu. İnternet yani. videosu. Çünkü videosu diyelim. Yani evet. saygı değer dinleyen muhabbet şuradan çıktı. 1200 tane film izleyen yani bunu bu adam tamam kendisi seviyor da inandığı bir işi yapmak için ve burada yani görseniz bu bu broşürü nereden burada bulabiliyorlar çeşitsinema salonlarından sinema salonlarından bulabiliyorlar doğa mağazalarında da dağılıyor. zaten şu broşüre ve doğa sporları mağazalarında ve sinemalardaki bu broşüre baktığınızda meselenin boyutunu anlıyorsunuz neden yerel yapım bu kadar az dediğinizde ki bu seneki sayı altıymış yani yayınlanamayan yerel yapım sayısı altıymış 60'e altı ona bir hı hı. yani e, bu kadar malzeme bolluğunun olduğu ki ucuzladığını varsayabiliriz fotoğraf makinelerini ki her fotoğraf makinesi artık film çekiyor neden yapım yok sorusunun hı hı. cevabı sanki bize şu gibi geliyor yani e, bir fikir etrafında bir şey yapılmıyor çünkü bir hı hı. hikaye anlatılmıyor en ünlü sporcumuz bile aslında hı hı. gidip bir şey çekip geri getirdiğinde Anı görüntüsü getiriyor. Yani evet. bunlar benim laflarım değil bu arada. Evet. Festival direktörü Murat Yılmazdan alıntılıyorum. Bu benim. birazcık sinematografik e, mantıkla çalışmaktan ziyade sporcu mantığıyla çalışmak değil mi? Bravo. Hani evet. bu benim şimdi evet. şey yapmam Veya gibi. Turist. Ya turist. Ya da turist. Evet. Bu benim paldır paldır gitar çalıp zangır zungur hiç böyle hani bir albüm yapıp ama bu albüm niye radyolarda çalmıyor şimdi demem gibi evet. bir şey değil mi Kanun? bu kafana. Aynen ya şöyle spesifik bir örnek verebilirim. Prodüksiyon başka bir şey yani. Gene dönüyor dağcılığa geliyor mesele. Her dağcı bir şey çeker Cem Sarıoğlu. Mutlaka. Ki şu anda herkes de GoPro ben var. Ben dağcı dilim ben de çekerim. <gülüyor> Yok şunu demek istiyorum. Ee, az önce Murat'la da fikir olduğumuz şeyi böyle hatırlarsan. Neden peki dağcılık filmi bu kadar az? Neden sadece Öztürk geyik Geyikbayırı filminin dünya standartlarında bir prodüksiyon olduğundan bahsedebiliyoruz? Hı hı. Çünkü e, yani saatlerce yürüdün. 18 saat yürüyorsun mesela diyelim ki. Evet. Adam bunu çekiyor. Yani sen... 10 saat boyunca bir çantayla oh oh böyle nefes nefese falan giden adam arkası izliyorsun diyeyim kabaca tabirle. Güzel. Şimdi bundan bir film çıkmıyor tabii ki Murat Yılmaz'ın dediği tam olarak bu. Şunu belki ilave edebilirim. Belgesel sinema bir yapım, yeni bir yapım mutlaka yeni bir şey söylemeli. Yani siz bir dağın bir rotasından Aladağların atıyorum bir meşhur bir rotasından her sene yüzlerce binlerce insan yürüyor çıkıyor. Fakat bir kişi geliyor ki o yürüyüş bir film yapıyor o rotayla ilgili bunu herkes izliyor bunu farklı kılan şey o, o, o yapılan etkinliğe dair farklı bir şey söyleme çabasıdır ee, siz o rotayı ya o rotayı farklı bir ekiple çıkarsınız ya farklı bir psikolojiyle çıkarsınız ya babanızın anısına çıkarsınız evet. ya arkadaşlarınızın anısına çıkarsınız veya bambaşka bir bilimsel proje yani bir hikaye temelde bir, şey bir hikaye ihtiyacından Kesinlikle. bahsediyorsun evet. farklı bir şey söyleyen bir hikayes olmalı önce bir, ikincisi bunu izlenebilir kılmak için insani şeylerin mutlaka içerisinde olması lazım oraya çıkan insanların duyguları, neler yaşadığı zorlukları, sevinçleri, kaygıları her şey olması lazım iki ve en önemli üçüncü ayak e, teknoloji olması lazım. Yani iyi Görsel kadrajlar, olarak değil mi? iyi kadrajlar Bravo. estetik bir bakış ve yönetmen bakışını mutlaka bu e, sinema ürününde olması lazım. Çünkü bu yaptığımız için... iş sinema sanatına hizmet evet, eden yani bir iş. Anı kaybetmiyoruz. Bravo çok güzel. Ee, bir sinema filmi yapıyoruz. Kesinlikle. Yani belgesel sinemada sinemanın bir parçasıdır ve sinema yapıyoruz. Bunları söyleyebilirim. Ya bu arada bu son maddeye şunu ekleyeyim. Kesinlikle ben Murat söylediği tüm maddelere katılıyorum. Lakin şunu da duyar gibiyim. Ee, ya nereden alacağız hani makinemiz yok ki falan diyen arkadaşlar olduğunu duyar gibiyim. Asla Ama ilk şey yani evet asıl yani özellikle şudur. Yani 2000'in 20. sonunda şurada durduğumuz ya yani şu durduğumuz şu anda fotoğraf makineniz ya da kameranız olmaması iyi bir fikriniz varsa film çekmemeniz için bir bahane engel bir, bir engel değil, değil şu an. Anen öyle. Ee, hani olmadı bize hmm. ulaşın diyeyim yani. Coğrafiksel eniza maden. Şöyle bir şey var hani bir sürü insan var benim etrafımda tanıdığım bir fikri bir fikri geldiğini inanan ve ilk yapmaları gereken şeyin kamera almak olduğunu düşünüyorlar. Hayır Aynen. kamera almak tek, yani bu, bu konuda kullanacak teknolojik ekipmanları temin etmek bir projenin en son en son aşamasıdır. Aynen. Yani önce sizin bir fikri, fikri bulmanız bu konuyla ilgili ekibi oluşturmanız projelendirmeniz, bütçelendirmeniz ve ondan sonra e, bu teknik ekipmanlara e, nereden kısacası temin düşünmeniz lazım. Kısacası işin prodüksiyon kısmına kafa en patlatmaları lazım. Teknik evet. ekipman çünkü hakikaten en zor, en kolay bulunan Kira ve en yapabiliyorsunuz kiralama yapılıyor. Eşten dosttan bulunuyor. Evet. E, bir de yani bir taraftan şimdi e, hem param yok hem çekmek istiyorum kafasında isem ben ki sonuçta her proje için zaten bir bütçe bulmamız gerekiyor. Sen fikrini o kadar güzel bir dosya haline getirirsin ki orada. 3-5 bir e, şey belki. Evet yani kiralama bütçen vardır. Şu vardır bu vardır. Murat Yılmaz'ı hmm. bulursun Daha filmleri Festivali'ne mail atarsın. Bu arada yeri gelmişken e, mail adresi de vermişler. Bilgi et dkd.org.tr Diyarbakır Konya Diyarbakır.org.tr veya dkfilifest.org e, e, Evet. E, buralara ulaşabiliyorsunuz. Demem o ki Murat Yılmaz çok teknik olarak üç şeyde barındırdı. Yani sizin çektiğiniz aktivitelerinizde ya da herhangi bir anı fotoğrafı ya da anı filmi olarak çektiğiniz şeyin sinema olarak nitelleyebilmemiz için üçüncü şahıslar için bunun izlenebilirlik kavramını ihtiva ediyor olması lazım. Yani Murat Yılmaz bunu söylüyor. Siz çok büyük bir heyecan içerisinde kendi sınırlarınızı zorlayıp bir şey yaşamış olabilirsiniz. Bir aktivite yapıyor olabilirsiniz. Lakin bunun yani, bunun yani bunun bir sinema salonunda gösterilebilmesi için ne yazık ki hı hı. üçüncü şahıslar ki bunlar binler ve milyonlarca üçüncü şahıs var. <gülüyor> bunlar için bir anlam ihtiva etmesi gerekiyor. Murat bunu der. Aynen. Sa Kaan'cığım saat başı oldu. Senden birazdan gezegen... Ben demiştim ajantası mı demiştim ee, böyle. Bana yani böyle acayip laf etmişlerdi tekrar, tekrar. Hatırlıyorum <gülüyor> Bilmiyorum işte komik olduğu için olabilir <gülüyor> Gezegen ajandasını. birazdan Saatimi geldi Aynen, Saati geldi ama önce bir e, iyi müzikle devam edeceğiz Free Wishing Well 1973 senesindeyiz ...deki atörün sunduğu Radyo Geografika'da Dağ Filmleri Festivali Direktörü Murat beraberiz... ...sevgili Cem Sarıoğlu yanı başımda. Şimdi saatlerimiz gezegen ajandasını gösteriyor. Bu bu hafta beni etkileyen bir şeyler vardı. Editörümüz Duygu Başoğlu'nun gönderdiği bir takım outdoor haberlerine ek olarak... ...size önemli bahsetmek istediğim bir şey var. Lütfen. Cem Sarıoğlu sizin de ilginizi çekeceğini şahsen Kesinlikle. düşünüyorum. Engelsiz pedal diye bir şey var hiç duydunuz mu? Engelsiz hmm. pedal. Duyacağız inşallah. Çok ee, <gülüyor> şimdi e, ben ne yazık ki gene cahilliğimi suratıma e, bir tokat gibi çarpan bir arkadaşım bana Starfla. bunu mutlaka gezegen ajandasında e, okumalısınız e, diyerek gönderdi. Gerçekten ben muhteşem bir girişim olduğunu düşünüyorum. Gene her zamanki gibi bir Türkiye hikayesi birkaç tane çok iyi kalpli. ...iyi niyetli insan bir araya geliyorlar. Harika. Ee, bunlar... evet, evet, evet, evet. Bunlar bisikletçi insanlar. Ee, ki genelde şehirde bisiklete binme tercihini kullanan... E, ...her insanın çok farklı ve kalbinde bile enteresan... E, ...güzellikler olan insanlar olduğunu ben tecrübe etmişimdir. Bravo. Ee, Engelsiz Pedal Projesi diye bir projeleri var. Ee, bir tane bisikletle başlamışlar. Küçük bir ekiple e, yola çıkmışlar. A, ama şu anda şöyle bir amaca doğru büyümeye çalışıyorlar. Daha fazla engelli çocuğa ve aileye ulaşmaya çalışıyorlar ki Güzel. tamamen gönüllülük esasıyla Hı -hı. E, mesela sen ben bu işi yapıyoruz diyelim ki Cem. Tamam. E, gidiyoruz haftanın belirli günleri, belirli saatleri e, çocukları bir takım yerlerde bisikletlerle gezdiriyoruz. Hı -hı. Nasıl gezdiriyorlarmış? Onun bunlar, konseptini... özel, bunlar, bunlar özel bisikletler. Ha, özel bisikletler, özel bisikletler ama daha fazla Hı -hı. bisiklet yapılması ihtiyaçları var. Bu de. projeyi devam ettirebilmeleri Aha. için. Ee, yani amaçları özellikle üniversite öğrencileri yani bu işe zaman ayırabilecek ve böyle gönüllü projelerde yer almak isteyebilecek e, çevreci, e, büyük gönüllü üniversite öğrencilerine ulaşmak gibi amaçları var. Aynen. Ancak daha fazla bisiklete ve belli ki o bisikletleri koyabilecekleri yerlere ihtiyaçları var bu insanların. E, eğer gönüllü olmak istiyorsanız e, ya da haberdar olmak istiyorsanız öncelikle engelsizpedal.org gene tamamen Türkçe yazmanızı rica ediyorum kodlamama gerek yok uzun bir e, domain değilim çünkü engelsizpedal.org adresinden ben e, bir hakkımızda köşesine başladık göz atıp bunların kim olduğunu bu güzel insanların görmenizi istiyorum o insanlar da belki bugün bir gün burada Bravo Cem Sarıoğlu benim ağzım çok etmez mi yani eğer gelmek isterlerse ben buradan açık olalım evet yani engelsiz pedalın çok net bir radyo geografik kesimde olduğunu Aynen öyle. Umarım kendilerine de ulaşabiliriz. Ben tanımıyorum, etmiyorum kendileri. Tanışırız, şey Bir de Facebook grupları var. Oldukça kalabalıklar. Yani belli ki en azından gönülden onlara destek veren bir camia da Aynen. söz konusu. Facebook'tan da engelsiz pedal e, aramasıyla kendilerine ulaşabilirsiniz. Ben tam apart Topar ofisten çıkarken Hop diye bir Twitter'a bir şey düştü. Radikal'den Serkan Ocağın haberi. Genelde sivri haberleriyle benim Aynen, e, tanıdığım evet. bir isim Serkan Ocak. Şahsen tanımıyorum ama okuyucu olarak takip ediyorum. E, Sapanca Gölü'ne kuraklığın etkileriyle ilgili bir e, haber yapmış Serkan Ocak. E, ben de tweetledim. E, sabah sabah aparto ofisten çıkarken. <gülüyor> e, Profesör Bolat incelemiş yani bu haberi baştan sona okumanızı rica ediyorum çünkü uzun bir haber bizde tweetledik radyogeografik ekranatından çok ciddi bir kuraklık alarmı söz Kesinlikle konusu evet, ama okudum. kuraklık burada susuz kalmanın ötesinde bir anlam ihtiva ediyor profesörün söylediğine göre ee, incelenen fotoğraflarda e, gölde kuraklığın en tehlikeli etkilerinden biri olan Ötrofikasyon başlamış diyor. Ötrofikasyon nedir diyenlere hemen şey yapalım. O benim. Hocam. <gülüyor> ben de oydum haberi okuyana kadar. <gülüyor> Hocam şöyle bir tanımlama da yapmış. Sucul ortamın azot, fosfor gibi besleyici elementler tarafından aşırı yüklenmesi... Hmm. Yani e, Sapanca Gölü akarsularla beslenen bir yer olduğu için tabi pek çok tabii. E, gölde olduğu gibi bu akarsulardan besleyici elementler geliyormuş ve bu canlılar için çok önemli süper. Evet. Yani e, babalar yemek yiyorlar orada ney var ama e, aşırı olduğunda bu kirliğe yol açıyor ve bazı e, işte börtünün böreğinin, otun algin şunun yok olması, aşırı, aşırı, e, aşırı üremesine aşırı pardon. üremesine ve e, oksijenin de tüketilmesine, tüketilmesine sebebiyetliyor. Evet. Bu da e, bu göldeki canlı yaşamı çok ciddi biçimde e, tehdit ediyor. Şöyle bir benzetmesi var hocanın çok net çok hoş bir benzetme. E, bu durumu bir çay bardağına 20 küp şeker atıp onu içmeye çalışmak olarak algılayabilirsiniz diyor yani ee, hocaya göre Sapanca'nın asıl sorunu ise yönetilmiş Sapanca'dan 27 su şirketi akarsudan su çekiyormuş şey, yani hı hı. E, akarsularından Sapanca'ya gelen e, sanayi de buradan e, su Besleniyor. kullanıyormuş Kocaeli ve Sakarya Belediyesi kullanıyormuş e, bir de kaçak kullanım olduğunu da varsayıyor hoca ee, yönetim planı. Yani bu suyun yönetim planında olmadığından dert hmm. yanıyor. Sapanca ne yapsın diyorum şimdi. Evet hani. yani radyo coğrafikada bunu tweetledik. Bir girin bütün haberi okuyun. Ben yeterince zamanınızı aldım bu haberle ilgili olarak. Bu arada önümüzdeki hafta Rantalya başlıyor. Bu memlekette koşu adına yapılan en baba organizasyonlardan biri. Rantalya.com.tr yani Runtalya.com.tr görebilirsiniz. Bu arada başka bir baba organizasyon 50. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu parkurları açıklandı. 27 Nisan'da Alanya'dan başlayıp İstanbul'da bitecek çok baba. Yani Türkiye'nin en baba bisiklet ay, e, ay, turudur bu. Biz bunu bisiklet haberden derledik ama MTVTR'den de MTBTR'den de bunu e, takip edebilirsiniz. Buyurun hocam Murat Yılmaz parmak kaldırıyor. Bir Hı. haberde ben girebilirim. Lütfen belki. lütfen. E, Likya Dağcılık ve Doğa Sporları'nın organize ettiği e, bu sene 5.'si düzenlenecek bir Licy Challenge isimli bir organizasyon var. Aa, Fethiye evet, evet, merkezli. Evet. Ligya Ligya Challenge diye yani geçiyor değil mi? Challenge, evet. Ligya dağcılık, dağcılık organize ediyor. Bu sene Avrupa yarışlarına puan veren bir yarış haline geliyor. Harika. Nisan ]mış. sonu, Mayıs başında. Nisan sonra Mayıs başı. Fethiye'nin güzel coğrafyasında gerçekleşecek. Düzenlenecek. Bu da bu arada Vision Challenge ya da Licy Challenge yani bunu Ligya maceraı olarak ararsanız bulacaksınızdır. Bulabiliriz. Evet. Bu da gene aynen her hikayemizde olduğu gibi bir avuç gönül Aynen öyle. Yani, yani dişini, tırnağını. <gülüyor> şey. Bu, bu işe kafayı ederim. takmış insanlar. Geografikanın elektriği, geografikanın güzelliği de, radyo geografikanın olayı da zaten aslında tam da bu işte kafayı, bu işlere, doğaya, tabiata, güzelliklere takmış güzel ruhlu adamları biz aynen bugün Murat Hocamızın burada olduğu gibi ağırlamaktan keyif alıyoruz. O zaman şöyle bir şey daha var. <gülüyor> ee, böyle güzel insanların e, gene bir organizasyonu var. Bunu da söylemek ha, için. De... Haberler bitti sanıyorum Aa, Kaan Bey. Yok yok şu Şimdi da çok hoş. Bir şey daha var. Kuş halkalama kampı. Buna ne dersin? 14 Mart'ta Kızına, Kızılırmak Deltası'nda yapılacak bu. 19 Mayıs Üniversitesi düzenliyor. Yani buna katılmak isteyenler olursa yani çok da cici bir afişi var bunun minik minik kuşlar böyle halkalayan insanlar falan. Yani bunun vahşi yaşamın gözlemlenebilmesi ve bilimsel kayıtların Türkiye'de istatistiklerin arttırılabilmesi için önemli bir Kesinlikle. çalışma olarak görüyorum ben. Bunu da üniversitenin sitesinden bulmanızı rica edeceğim sizin. Omu Edu Tr. Zaten kuş halkalama çalışması diye e, ararsanız zaman. 19 Mayıs Üniversitesi diye bunu e, bulabilirsiniz. Efendim gezegen aradığımız için bu kadarlık yeter mi? Çok güzel çok iç açıcı bir tane de iç kapıyıcı haber inşallah şu kuraklığa bir. E... Hakikaten yazın bunu hissetmeyeceğimiz bir şekilde bir yağmur mu? Kar, artık kar da ya, yağmaz. Bu saatten ha. sonra bu saatten bilmiyorum. Sonra... Cem Sarıoğlu ona küresel iklim değişikliği konumuzda dayanacağız Herhalde önümüzdeki karakara evet, Kara kara hareketler. düşündüren hareketler evet. bunlar. Hani su biriktirmeye başlamak gerekebilir. iki hafta içerisinde çok ciddi söylüyorum <gülüyor> hakikaten. Şaka değil. <gülüyor> İstanbul'un kalan su gün... E, ya kaç gün daha su kullanabileceğimizi görmüşler. Gördün mü şeyini? Yoğun görmedim. Mayıs... ...üçüncü haftasına kadar gözüküyor şu an... E ...peki bir şey diyeceğim yani konu gene uzuyor ama... ...yani ben uzmanı da değilim yani... ...su uzmanı, Haberler de uzmanı falan değilim ama... ...ya biz hala bu kadar... Ya ...az önce buraya gelirken... ...adamın birinin hortumla asfalt suladığını gördüm... Evet böyle bir nasıl... gelenek var... ...yani, yani hortumla asfalt, asfalt suladı... Suyu. ...Allah bilir havalar ısınınca gene sokakları böyle... ...serinlemek amacıyla sürecek insanlar olacak... <gülüyor> Yani biz bir israf kavramı üzerine düşünmediğimiz sürece tıraş olurken bile şoldır şoldır çeşme açtığımız sürece neyin suyunu nereye biriktiriyoruz? Ya da e, ne bileyim daha küçük sifonlar kullanılmadığı sürece e, kuru tuvalet fikri hiç kimseye çok iç açıcı gelmediği sürece biz yani dediğim gibi gene naçizane fikirlerim ben uzman değilim ama... Şoldur ee, çeşmeleri açtığınız Kullanın, sürece... kullanın, devam edin. Radyo, coğrafika ee... Bütün çeşmeleri açın. Suları sonuna kadar sarf edin. Ee... Asfaltları yıkayın, her yeri sulayın diyor. Yani ben... Ama Mayıs sonunda konuşuyoruz bakalım. Ee, hep, evet. hep beraber kokarken burada. Yani bir bireysel olarak bu mesele üzerine herkesin bir an önce düşünmesi gerektiği gibi naçizane bir fikrim var. Aynen. Give me shelter diyor Kaan şimdi. İhtiyacınız olacak güneş yapıya çıktığında yazın. Aynen. Kuraklıkta hepimizin shelter'a yani sığınacak yere ihtiyacı olacak. sans of Anarchy'nin müthiş partilerini Just a Paul already now and Ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğaziçi Limon Kolonyası. Reklamlar bitti. KK Atun'un sunduğu Radyo Geografika'da beraberiz. Ee, gezegen ajandasının devamında şarkı arasında aslında bu meselenin nasıl e, çılgın bir şekilde üretip sürekli bir şeyler satmaya çalışan büyük büyük şirketlerin bu küresel iklim değişikliğine nasıl çanak tuttuğu ve bundan nasıl vazgeçmedikleri ve bizim Aynen. bireysel olarak bu meseleden nasıl sorumlu tutulur hale geldiğimiz e, konusu konuşuluyordu ki e, tweet'ler ve bizi beğenmeye başlayanlar e, sağ olsunlar. E, sanırım e, Murat Yılmaz'ın sürprizinden gerçekten çok etkilenen yanlarımız evet, kesinlikle. Şu anda o zaman şöyle bir e, duyuru yapalım sizlere. Bu sohbet sırasında bir sonraki şarkıya kadar Facebook grubundan bizi beğenen ve de Twitter'dan bizi takip etmeye başlayan ilk beş kişiye festival direktöründen, istediği filme, istediği koltuktan, istediğin sıradan, istenen arka sıradan bilet var. Evet efendim bu sene Yaşasın. festivalimizin biletleri bu arada ücretli. O nedenle bu biletlerin bir anlamı mı? da var. Yani. kendi, Cemre, hemen kendi radyo coğrafika çalışanları ve coğrafika İstanbul çalışanları katılamazlar <gülüyor> Lütfen katılamazdın değil mi? E ee, Murat Bey nerede kalmıştık siz? Çok iyi bu radyoculuk işini de üretiyorsunuz. Bir hatırlatma ee, bize evet. neler oluyordu? Ee, en son e, filmlerden bahsettik. Film yapımından bahsettik. Belki hmm. isterseniz yavaş yavaş programa girelim. Girelim girelim. Ee, ne var neler var? Sayfaları... Işte... Kaçık Gerçekten şu an şey çeviriyoruz gerçek. mikrofonu doğru da şöyle çevirelim çevir çevir. Hı -hı. Aa, yani e, bu arada a, yaklaşık 60 e, filme 6 yerel yapım gösterecektik az önceki muhabbete de evet. ek olarak bunu şey yapalım evet. Hı -hı. yani 10 yabancı yapım. E, karşılığında bir tür yapımı, Türk yapımı tekabül ediyor. Tabii. E, peki hemen şunu da sorabiliriz filmlere geçmeden önce. Yani normalde yerli film katılımının da size gönderilen yayınlayın talebinin de ben biraz düşük olduğu gibi bir varsayımım var. Doğru. Haklı doğru, mıyım? Çok düşük. Doğru. Düşük. Pekala. Evet. Biz taraftan hani belgesel film festivallerinde yayınlanan filmleri de ben takip ettiğim için orada gördüğüm yaşam hikayelerini de programa dahil etmek etmeye çalışıyorum da özel davetler göndererek bu altı filmlerden bir, bir, birkaç tanesi de yine hani dağla çok direkt ilgili olmayan ama ee, doğanın içerisinde çok zor yaşamlar sürdüren özellikle Doğu Güneydoğu Anadolu'da e, dağlık alanlarda, doğal alanlarda yaşayan insanların zor hayat hikayelerini barındıran filmler de almaya çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, o alt filmden birkaç tanesi de öyle filmler. Peki şu anda hazır direktörümüz burada karşın, karşımızdayken şöyle bizi bir festival kitapçığında gezdirir misiniz hocam? Hadi. Neleri kaçırmamalıyız? Neler oluyor? Bakıyorum Şimdeler'in sireni k e, kaiki Dağların Dağı Hı -hı. Uçurumun kıyısında Sen hmm. dağ bölümündesin bu Evet devam ettiğin zaman su bölümü var Oraya keşif, keşif ruhu, keşif var hmm, ha. Galiba bisiklet var çok güzel. O oğluyla bir yerlerde gezen bir e, kişi, bir baba var galiba 9 yaşındaki oğluyla. Bak Cem Bey Bakayım. metalci görüyor musun işareti? Tabi evet. Zirvede, Bravo. E, Metalciler <gülüyor> her yere basmış arkadaşlar. Murat Bey ya. metalci misiniz? Evet eskiden hani... Herkes o, o metalcideymiş işte ya. Cem Sarıoğlu bu size Düzen bir şeymiş. Evet. ya. Buyurun Murat Bey bizi salonlarda gez, gezdiririz. Hızlı bir ge geçecek olursak üzerinden 6 tane temamız var bu sene. Ee, bir tanesi Dünya'dan Dünya festivallerinde önemli başarılar göstermiş ve ödüller almış, e, dikkat çekmiş. Filmleri burada tutuyoruz. İçerisinde genellikle dağcılık, gayet tırmanışı, bus <gülüyor> tırmanışı e, tarzında hikayeler dünyadan var. Dünyadan konsept değil mi dünyadan, bu tamam, evet. bravo, devam şimdi? Tamam bravo devam edelim. İkinci e, temamız Keşif Ruhu. Burada da e, yeni yerlere yapılan... E, e, ekspedisyonlar, yürüyüşler, geziler e, Farklı doğa sporlarına ait Hikayeler, yamaç paraşütü var bunun içerisinde e, Veya yürüyüş, farklı yürüyüş Rotalarına Rotaları yapılan çölleri aşan İngilizler var burada Yunihten e, çıkıp Venedik'e kadar yürüyüş yapan yürüyüş Almanlar yapan. var Hı -hı. Çok güzel bu tarz filmler var. Müthiş görsellerle sunuyorlar tabii bunlara değil mi? Tabii tabii çok güzel Aynen. Filmler. Bunu da hemen hatırlatalım. Ee, yani sadece içinde... yürüyerek çekmemişler. adamlar. Yok öyle tabii ki onun de. Demek <gülüyor> az önceki filmi. <gülüyor> <gülüyor> Zaten 19, bu az önce basit bir film. 75 yılında birisi yapmış bunu. Bir Alman. Süper. Ee, bu filmi yapan kişi onun e, röportajlarından faydalanarak yaptı rotayı tekrar canlandırıyor. Harika. Çok güzel bir hikaye. İşte çok güzel bir hikayeymiş hani. Hani evet, Çok yaratıcı. Evet şey ayet, güzel. Hı hı, devam edelim. Ee, devam ediyorum. Ee, devam ediyorum. Ee, Yamaç Parıştü filmi var. Çok güzel. 3 tane. Kuzey'den birkaç Filmimiz var Norveçten az önce basçetik Norveç soğunu ve ilklerimize kadar işlet hiseceğiz film var Hı -hı. bir tanesi dünya premierini e, festivalimizde yapacak. Bunu belki web sitemizi inceleyenler bilirler. Bunu bilen ilk izleyicimize de bir hediye verebiliriz bence. Süper. O, <gülüyor> Hediyeler fes yağıyor. Festivalimizde dünya premierini yapacak film hangisi? E, bir başka e, konumuz e, temamız bisiklet. Balkano sponsorluğunda yapılıyor bu. Hı hı. E, burada hem yol hem dağ bisikletine ilişkin e, filmler yer alıyor. Bir de söyleşimiz var. E, İnci Soner Sarıhan oğulları Tibet Sarıhan'la birlikte bizimle birlikte olacaklar. Bisiklet sporunun Vazifelerin normalleştirilmesi konusunda bizim yaptığımız çabalara çok katkı sağlıyorlar. Onlar dinlemiş olacağız. Şurada bir küçük virgül koyayım Murat hocam. Bu e, demek oluyor ki şimdi söyleşimiz var diyince ...tabii ardından hemen tık diye gazeteci olarak bu işi yakalıyorum. Demek ki sadece film izlemiyoruz, Konseptle ilgili <gülüyor> değil mi? Bu evet, işi çok çakal. Teşekkür ederiz. Bir bilene sorduk ve o da bize cevapladı tarzı e, Hı -hı. workshop diyebilir miyiz bunu? Şöyle diyelim. Yaşam deneyimlerinin paylaşılması üzerine konulu. 3 tane söyleşimiz var İstanbul'da. Bir tanesi buydu. Sinek isket ile ilgili. Bir diğeri Turş bize konuk olacak. Az Harika. Lafı geçti. Aynen. Ee, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli dağcı şu anda. Hı -hı. Çok önemli bir proje peşinde koşuyor. 14 tane 8000'e gitmeye çalışıyor. Evet geçen hafta Onlarla bahsettim. tanesi üç tanesini denedi geçtiğimiz hı hı. yaz. Onu anlatacak bize. Çok güzel. Deneyelim Cem Sarıoğlu dedi. hazır Tunç Fındık buradayken İstanbul'a dönmüş ne yakalayalım? adam. Bir şey, tutum kolundan getir. Tutum kolundan getirelim. Mesleği böyle gelmişken tutum tutum <gülüyor> tutalım, tutalım <gülüyor> kolundan getirelim. Devam edelim. Üçüncü konuğumuz da bir doğal yaşam alanı kurmuş bir arkadaşımız Atilla diye. İznik'te bir bitkiler, e, hayvanlar ve kendine özel bir tarzda bir yaşam biçimi geliştirdi. gelişti. Yani yani, şey, Atilla hikayesi... Ulaş Atile ulaş, Onun hikayesini dinleyeceğiz. Deneyimlerini paylaşacağız. Ee, bu tarz söyleşiler... Harikasınız. Bir iki tane çok önemli fotoğraf sergisi var. Bir tanesi... Bir de sergide var. Tabii, tabii, çok güzel. sergisi de var. Bir tanesi Kifas Kültür Merkezi'nde ilk gün açılacak. Ve doğaya dokun e, temalı. Ama yanlış yere gitmesin doğaya dokunan değil, doğaya fazla dokunan eserleri e, bu Hı -hı. fotoğraf sergisi içerisinde, içerisinde derdik. Hesler, Barajlar, Karadıklı... ...Kuzey Ormanları, Üçüncü Köprü, Barajlar, Susuzluk vesaire üzerine... ...güzel bir seçki oluşturduk. Harikasınız ya, ellerinize sağlık. Bir ay boyunca Frans Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Bir diğer önemli fotoğraf sergisi Galabataklığı isminde. O da Hı -hı. Harbiye Pusta Sanat Galerisi'nde bizim dernek merkezimizde olacak. O da 10 yılda bir çekilen Hazar Denizi'nin çekilmesiyle ortaya çıkan... ...kayaüstü resimleri üzerine... Vay vay vay vay, vay. Prehistorik döneme ait kayaüstü resimleri üzerine ünlü Müthiş fotoğraf sanatçısı... Ersin Alon, Ersin hmm. artık yaptığı bir sergi. Hemen tekrar filmlere. Aynen dönüyorum. filmlerden de devam ediyor. Bu arada, bakalım. bu arada heyecanla Murat Yılmaz anlatıyor. Ben de şey hatırlatayım, dagfilmfest.org'tan tüm detayları bunları bulabilirsiniz. Aynen. Çünkü bunların yani burada 100 katı bir içerikle karşı karşıyasınız. Yani burada biz size bir ana hatlarıyla bir şeyler Aynen. sunmaya çalışıyoruz. Peki filmlere devam ediyorduk hocam? Evet, dördüncü bölümümüz Doğa Çevre İnsan. Hı hı. Ee, burada da e, doğa filmleri, çevre filmleri ve e, doğadaki insan belgesellerini burada, yaşam hikayelerini, öykülerini anlatmaya çalışıyoruz. Burada da önemli birkaç tane film var. Ee, kurmaca filmler var. Ee, belgesel filmler var. Ee, bir, bir önemli, en önemli bölümümüzden biri haline geleceğine inanıyoruz. Kayak bölümü. Kayak. Ee, siz de konuk etmiştiniz snowboardcu. Evet. Sporcumuzu e, birkaç hafta önce. Can. Can'ı hı hı. E, Kayakçıları e, Çok önemli kayak filmlerini getiriyoruz Ayaklarına kayak Süper. E, severlere e, bir, bir tanesi az önce hep Konuşuyoruz aralarda Zihne yolculuk hem sinemasal deneyim açısından bir kayak filmden çok öte bir film hı hı. mutlaka mutlaka mutlaka hem yapımcıların hem kayakçıların izlemesi gerekiyor inanıyorum ben. Ya evet yani az önce bahsettiğimiz gibi kendi yapımını yapmak isteyen kişinin e, aslında e, bayağı Geyip, bir, ufkunu, ne açacak bir yani, evet, ufkunu açacak Dünya, bir bir nereye nereye yani, bir, yani. yani. Evet. bir film. Dünyada nereye gittiği çok güzel ispatıdır yani. Adam bir filmi... kayak filmi yapmış ama aslında bir içsel yolculuktan bir şey. bahsediyor. Bravo ya, çok iyi yani Müthiş müthiş bir film. Bir de Valhalla var bu bölüm altında dikkat çekici. Bir de Son bölümümüz su dünyası var. Burada da nehir kanosu, deniz kanosu ve yelken ve denizcilik filmlerini barındırıyoruz. Keşif Harika. içerisinde keşif hikayeleri barındıran. Tabii şunu da ilave etmek lazım. Bir tek İstanbul'da da sınırlı değil. 25 Şubat 2 Mart'ta İstanbul'dayız ama 2 hafta sonra 13-15'te İzmir'deyiz. Süper. İzmir'den bir soru gelmişti. Bu sadece içinde İstanbul'da yani anlatıyorsunuz da, bize İzmir'den falan güney, güney Ege sahillerinden dinleyen çok dinleyeceğimiz var. Şimdi bana mail atmış bizim artık benim diğer programın da e, dinleyicisi Gamze demiş ki ya anlatıyorsunuz ama yani İstanbul'da var ki burada da olsa sürpriz İzmir'de var. İzmir'de lütfen hocam. -15 İzmir'de. Gamze Hanım biz bunları tweetliyoruz ama siz bizi demek takip etmiyorsunuz. Edecek biz, edecek. İzmir'de genç dedik, Ankara, kızları üzmeyiniz Kaan Bey lütfen. <gülüyor> <gülüyor> 13-15 Mart'ta İzmir'de olacağız Konak Belediyesi salonlarında. Daha Harika. sonra da 2-6 Nisan'da e, Ankara'da Çankaya Belediyesi Çandaş Sanatlar Merkezi'nde bir de... Son bir ilaveyi belki yapmak Lütfen fayda Lütfen hocam. Var. Festival bugüne hani hep baştan beri konuşuyoruz. 10. yılına yaklaştık. Bu yıl 9. festivalimizi düzenliyoruz. Ee, tabii hani e, çok düşe kalka e, bir yolculuk yaşadı. Hı -hı. kez The North Festif ana sponsorumuz oldu. Onların da değerli katkıları var. Kesinlikle. Onlara da bir teşekkür etmeden Buradan kesinlikle. aynen teşekkür ediyoruz. Böyle bir şeye destek olunması, hayatta tutulması e, özellikle içinde yaşadığımız bu yıl itibariyle çok önemli. Çünkü görüyorsunuz ne yağmur ne kar bize Mayıs sonunda ciddi bir kuraklık bekliyor değil mi? bizden. Evet. Geografikadan bu söylemesi. Şimdi bir klasik dinleyeceğiz ama e, çok Cem, modern versiyon denicez ha. Cem, lütfen. Komik bir şey oluyor şu anda burada. Neler Twitter, Twitter'da size bahsedebilir miyim acaba? Lütfen lütfen lütfen. E, bir saygıdeğer yani bize şöyle, şöyle bir şey e, ha bu arada e, normal sinema filmlerinden yani parantez içinde Hollywood demişler çok çok daha iyi bir festival bu demiş Ayberk e, adlı bir Twitter kullanıcısı bunu size iltifat olduğu için Murat hocaya iletiyorum Sen. demek ki sizi Hollywood filmlerine tercih eder. Asıl benim komik olduğunu düşündüğüm şey bir dinleyicimiz şöyle bir şey sormuş. Ne demiş? Ya radyo coğrafika siz bir aynen şöyle bir dakika ben okuyayım. E, özetlemeye çalışmayayım. Ortam hakkında bilgi verir misiniz? Nasıl bir yerdir bu radyo geografika? Nerede kalıyorsunuz demiş bize. <gülüyor> mağara. Ben mağarada kalıyorum Kaan Bey. <gülüyor> Saygılar dinleyen yani, benim bir e, kulübem var. Ben de mağarada kalıyorum. <gülüyor> Tuzların arka sırtlarında bir mağara buldum orada yaşıyorum. E, bu arada şey ben ya yani teşekkür ediyorum bu içten tweet için. E, bakmayın biz biraz böyle hani şakaya vurmaya eğilimli Şakacı programımız çünkü, aynen. Yusuf e, Bey bize bunu göndermişler. E, yani nerede kalıyoruz biz İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyoruz. oturuyoruz. Ben biraz işte bu fotoğraf film meseleleri yüzünden biraz seyahat etme şansım oluyor sıklıkla. Hmm, e, ben de tornelerdeyim. Ben de e, o şekilde seyahat ediyorum. Evet o şekilde seyahat ediyorum. Yani biz İstanbul'dayız. Ne yazık ki ama ne mutlu ki İstanbul'u özleyebilmemizi sağlayan minik minik seyahatlere çıkıp e, İstanbul'u özleyip geri geliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Tweetim çok teşekkürler için. sevgili Yusuf. Bu mevzulardan bahsediyoruz diye zannedilmesin ki şehir çocuğu değiliz. Biz İstanbul'un <gülüyor> göbeğinde yaşıyoruz ve fakat algılarımız bilincimiz hani olması gerektiği gibi çok fa açık falan demiyorum. Bence o insan evladının olması gerektiği gibi hani tabiata e, dünyaya gezegene hep bunu söylüyoruz. Valla Cem ben esnaf adamın ekme ek paramın peşindeyim o nedenle, o, nedenle, o nedenle ben... ama esnaf çıktı arkadaşlar Güzelmiş. O zaman şimdi bir rock roll molası daha verelim. Bu parça bir klasik 1960'lı yıllardan Animals bestesidir. House of the Rising Sun'dır. Ve fakat Sıprarmış. biz bunun 2013 versiyonu dinleyeceğiz. White Buffalo'dan. Bu yine Sons of Anarchy dizisinin soundtrackinden sizler için seçmiş olduğum bir büyük parça. Çok iyi yapmışlar. Hani e, tabii orijinali saygımız sonsuz. Ve fakat bu coverda olmuş mu? Kesinlikle olmuş. Sesi açılmaya hak ediyor ve... Bir tık daha yüksek yüksek dinlenmeyi kesinlikle hak ediyor. Bir yere ayrılmazsanız bir yarım saat daha Radyo Geografika 94.5. RakFM'de sizlerle olacak. Radyo In me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish, handsome, right? Never İK, GOLD'da kırmızı bültenle aranan taksitler bulundu. Üstelik tüm kredi kartlarına 9 taksit devam ediyor. GOLD, hesaplı teknoloji. Lavanta bahçelerinde hoş bir gezinti. Bozci Lavanta Kolonyası. Reklamlar bitti. Efendim 94.5'tesiniz. Peki hangi programdasınız? Radyo Geografik adresiniz. Sevdiğine, keşke senin kadar güzel olabilseydim demekten çekinmeyen temiz karpı programdasınız. Radyo Geografik burası Sarıoğlu bendiniz yanında sevgili Aybudak'la beraberiz. Siz kancımız kaldığımız yerden tam gaz devam. Ya ben e, şeye bakmaya devam ediyorum yani bu. Güneş'in kuzeyi. Yani ke Keşif ruhu başlığı acayip dikkatimi çekti evet. Murat İlmaz. En önemli filmlerin ee, bir Tekrar söyleyeyim bakın yani bunlar e, fotoğraflara bakıyorum. Hiç zannetmiyorum ki milyon dolarlar harcanarak çekilmiş filmler olsun. Bunlar yani bunlar böyle 25 dakika, 50 dakika. Yani çok mütevazı işler ama görüntüler çok etkileyici. Yapılan iş de etkileyici. İşte etkileyici. Kesinlikle. Yani e, ya, o, o nedenle tekrar yani içinde ben de bir film yapsam aşkı olan kişileri cesaretlendirmek adına bunu söylüyorum. Yani bakın e, Murat Yılmaz gibi biri var. Arkasında çok sıkı bir ekip var. E, ya Bir şekilde bu adamlara ulaşın. Dark Film Fest ork yani sene bir şekilde bu bakanlıkla ilgili sorun da ortadan kalkacaktır bence kalkacaktır kesinliğiyle o çünkü bakanlığın evet. dokunda iyi niyetli davranacağı ben de elindim. aynı şeyi düşünüyorum ee, evet. daha fazla yerel yapım gösterelim ama ne olur düzgün fikirleriniz olsun evet. yani sadece bir anı çekimi yapmayın sinematografik düşünün ee, diyorum ya peki hocam çok net şöyle birkaç öneri hani millet 95 çalışıyor hı hı. diyelim ki hafta sonu falan size geliyorlar Hangi filmleri kaçırmasınlar? Şöyle birkaç net şey yapalım. Tabii. Şu, şu kaçmasın dediğimiz neler var? Tabii. Bir, bir dünya premierimiz var. Mekanlar arasında e, İstanbul'da dünya premierini yapacak. İlk kez gösterilecek. Sonra dünya diğer festivallerinde gezmeye başlayacak. Dünya'da ilk kez gösteriliyor Evet. evet. E, ve Yönetmenin de bizimle birlikte olacak. E, filmden sonra bir söyleşimiz olacak. E, bu film mutlaka e, öneririm. E, hikayesi çok kuvvetli deminden beri konuşuyoruz. Ee, Norveç'in kuzeyinde bir e, yere gidiyorlar dünyanın en önemli buz tırmanıcısı bu tırmanıcılarından, kayakçılarından ve normal kaya tırmanıcılarından bir grup yapıyorlar bir yelkenliğe dolduruyorlar <gülüyor> ee, götürüyorlar şey. müthiş işler yapıyorlar He, az önce fotoğraflarına baktım bu çok etkileyici evet. çok çok, görseller çok evet. mutlaka e, izleyin derim e, 27 Şubat Perşembe günü Fransa Kültür Merkezi'nde olacak bunun haricinde yine yönetmen söyleşi e, birkaç filmimiz olacak ta Yeni Zelanda'dan bir ...iki konumuz var. Hı hı. Bir tanesi... ...iki filmin yönetmeni aynı zamanda... ...Cumartesi akşamı... ...Frans Kültür Merkezi'nde peş peşe gösterilecek bu iki film. Bir tanesi uçurumun kıyısında... ...dağcılar için... 1 27 çok Şubat önemli. dedik, bir de... ...bir, şu, bir Mart Cumartesi, hı hı. Akşamı, bir Mart, Cumartesi e, akşamı... ...yönetmen eşliğinde filmi izleyeceğiz... ...sorularınız varsa sorabileceksiniz... Süper. E, hani ...film yapmak isteyenler de... ...çok önemli sorular e, sorabilecekler burada... ...bir film e, uçurumun kıyısında... 1953 yılında Everest'te yapılan ilk tırmanışın e, hikayesi e, bununla ilgili yapılmış çok güzel başarılı bir belgesel kurmaca sahneleri de var e, ve bir de peşine Shackleton'ın Kaptanı isimli 1914 yılında Güney kutbuna yapılmış e, çok önemli bir ekspedisyon var e, yürüyerek geçmek üzerine fakat Buzları tekneleri buza saplanıyor. Evet. 30-40 kişi mutlaka hikayeyi duymuşsunuzdur. Aynen. 30 evet. kişi orada 3-4 ay boyunca Fok yiyerek hani evet. kalıyorlar. Fakat Shackleton ve kaptanı küçük bir salatlayıp yüzlerce millik yolu katedip edip bir balina istasyonu ulaşıyorlar. Bu filmle ilgili Shackleton'in kaptanı dediğimiz, this wasley'in kaptanın gözünden bakışından anlatan bir hikaye çok kuvvetli bir hikaye özellikle denizcilerimizi ve keşif ruhu severlerimizi. Buna bekliyoruz. Çok güzel birkaç filmden daha hızlı bahsedecek olursam. Yürüyüş diyoruz. Yürüyüş bugün artık büyük şehirlerde kaçmak için çok önemli e, emniyet subaplarından biri oldu. Kesinlikle e, doğru. E, doğaya gitmek için en kolay yolu oldu. Pazarlar artık çok Aynen. fazla daha binlerce insan yürümeye başladı. Bu yürüyüşçülerimizi salı e, çarşamba akşamı Frans Kültür'e bekliyoruz. Rubülhali çölüne doğru ve yolculuğun hedefiyle isminde iki yürüyüş filmimiz var. Bir tanesi çölleri aşan iki e, İngiliz. E, bir tanesi de Münih'ten Venedik'e yürüyen e, bir Alman'ın hikayesi. Sinematografik açıdan da güzel çok yapımlar bunlar. Bunları da mutlaka görsünler. Ve de e, çok önemli e, bir diğer film Hayatımın Zirveleri. E, bu da bir daha koşusu trailer runner e, <gülüyor> dünya Dünya Şöhreti, Kilya'nın, İspanyol Kilya'nın hayat hikayesini anlatıyor. Ve çok profesyonel bir prodüksiyonla festivalimiz aldı. E, aramızda kalsın en yüksek telif ödediğimiz film de bu oldu. Ama seve seve programa aldık. E, çünkü hem yapım kalitesi açısından hem e, ilham vericiliği açısından Kilya'nın hikayesi çok önemli. Mutlaka bunu da izleyin diyoruz. Söyleşilerden ve sergilerden zaten bahsetmiyorum. Belki bir film, bir iki filmden daha bahsedecek olursak yine... Çelik'ten İrade Pazar günü 2 Mart akşamı Saat hı hı. 19'da Burada da bir çok ekstrem sporcu Norveçli bir kadın sporcunun Hikayesini anlatıyor Bir yamaç koştu yaparken Kaza geçiriyor ve bacağı 22 yerinden kırılıyor Yürümesi hı. bile zorken Bu sporcu Aylarca süren rehabilitasyon sonrasında Ayağa kalkıyor Ve kendine bir hedef koyuyor Montblanc'dan Ayger'e kadar devam eden ...Hochroth denen Almanca... ...çok <gülüyor> düzgün telaffuz edememiz... <gülüyor> <gülüyor> ...bir rotayı... E, ...tamamlıyor... ...yani normal insanların bile zorlukla tamamlayacağı... ...bu rotayı kayarak, yürüyerek... ...tırmanarak bitiriyor... ...çok zorluklar yaşıyor, onları anlatıyor ama... ...hani e, bir pes etmemeye... ...mücadele etmeye, sporcu psikolojisine... ...dair çok güzel bir hikaye... ...mutlaka e, ben izleyin derim... ...bir de... E, dikkatimizi çeken e, ve tavsiye edebileceğim e, Özgür Kurtlar isminde bir belgesel var. Bu da e, Kurtlar evet. e, sitemizin, e, bu da aramızda kalsın <gülüyor> en fazla, tık alan e, filmlerinden bir tanesi. Nedendir bilmiyoruz. 3 yıl önce bunu, 2 yıl önce gösterdik ve hala e, İste, en fazla tık, tıklanan filmi oldu. İsim mi çekici geliyor acaba? Herhalde insanlara. yani Kurtlar mı ilgi gösteriyor? Siyasi bir çağrışım mı yapıyor? <gülüyor> diyoruz. Ee, o açıdan çok şey bu sene tekrar program al. Belgesel de çok kuvvetli. Biraz uzun 90 dakika ama e, Kuzey'de e, yapılan bir e, kurmaca filmin altyapısında kullanılan kurtların ve onların e, yaşama dair bu yönetmenin hazırlanması ve bir filmin çekilim altyapısının anlaşılması açısından da güzel bir film. Çok ee, güzel. Bunu da önerebiliyorum. Çok teşekkür ettik. Süper. Bağalıntırken bile güzel. insan evet böyle yani. dalıp hani, hayal etmeye çalışıyor. Kim biri nasıl şeyler göreceğiz diye gerçekten. Bu arada bir şeyin altını çizebilir miyim? Dikkatimi çekti. Yani saygıdeğer dinleyen için de bu çizmiş olalım. Burada gösterilen her bir film. Bakın organizasyon gönüllü olmasına rağmen telifleri ödenerek gösteriliyor. Aynen. Yani e, bu filmin, filmin yasal sahibi olan yönetmenler Buradaki gösterimler karşısında ödeme alıyorlar ki almaları da gereken Kesinlikle. şey normal bize Türkiye'de garip lazım. geliyor Doğru. hani fotoğraf ve Şu film sanki evet, evet aynen evet, yani aynı şekilde bedava gelen bir şeymiş gibi müzik bedava gelen bir şeymiş gibi e, algılanıyor ama bunu yapan insanlar da e, hayatını bundan e, yani ekmek almak zorundalar. Aynen bir yapmak için Yaşamak zorundalar oluyor. Burada muratılmaz şöyle bir şey var. Ee, sizin tabii siz burada festivali temsil ederek geliyorsunuz. Ee, festivalin fikir babasısınız ama arkanızdaki, arkanızdaki o size destek veren gönüllüler ordusundan da minik bir bahsetmek lazım. Yani Hı -hı. alt yazıları çevirenler, işte basın sponsoru olarak destek olanlar. Hı -hı. E bir kere North Face, The Hı -hı. North Face Hı -hı. Türkiye Hı -hı. ve Salkano, e, bu işe para yatırmış markalar, e, evet. doğa kültürünün, macera kültürünün temsil edilmesi için kendi marka değerlerini bunun yanında tutan markalar. Teşekkür evet. ediyoruz. O gönüllüler ordusu kimdir? Bir kısaca bahseder misiniz? Kimlerle çalışıyorsunuz? Ee, aslında ta başından beri bu festivalin 9. yıla gelmesinin en önemli nedeni gönüllülerdir. Ee, çünkü bir ticari organizasyonun kar odaklıdır. Ee, kar edemezseniz, zarar edersiniz, 3 sene etmezsiniz. Yani, Siz, sene bir yerde durur o iş Biz, maalesef. Bu işi... Ee, ben hayatımı bundan kazanmıyorum. Ben de gönüllü olarak bu işin içerisindeyim. Ee, başka bir alandan kazanıyorum. Turizmden kazanıyorum hı hı. ama e, kışlarımı bu işlere vakfedecek kadar bir hayat düzeni oluşturabilirim. Çok güzel. Ee, bize destek ol olan diğer e, gönüllü arkadaşlarımıza da tekrar tekrar şükranlarımı ben iletiyorum. Biz de aynı şekilde teşekkür Çünkü, veririz, Şöyle, da, veririz. E, Hani Onlar olmasaydı hakikaten var olmazdı festival. Şöyle bir ilk yapılanmamız var bizim. Birkaç tane ofiste e, telif haklarımızı takip eden, yazışan, yurt dışında yazışan e, gönüllülerimiz var. Yani buna kendi ee, ofislerinde DFF evet. için zaman ayıran insanlar. Aynen öyle. Hı -hı. E, bir ofisimiz var Beşiktaş'ta. Burada yardımcı olan... E, insanlar var. Zaman zaman e, arı kovanına döner orası. Gelirler çeviriler için altyazılar için. Hafta sonları parti yaparız. Şu an evde mesela ofiste parti var. Çünkü son altyazıların düzeltilmesi, <gülüyor> son kontroller yapılıyor. Bizi ee, hiç ağırmamışlar Cem Bey. haklı da onu <gülüyor> <gülüyor> Parti deyince kulakların dikini <gülüyor> evet, verdi. Parti var bizi yani yani şey 30'a yakın bir günüllü ordumuz var. Ee, çevirmenlerimizden oluşan festival salonlarımıza görev alan insanlardan oluşan ve de tabii e, ücretlerini hizmetsiz bize sun e, kullandırarak festival bütçesinde önemli bir rahatlamaya yol açan hizmet ürün sponsorlarımız var. Basına çok teşekkür ediyoruz sizler gibi festivale heyecanlı takip eden haber yapan insanlar var. E, hepsi sayesinde bu e, bu beğendiğin, beğendiğiniz beğendiğiniz insanların takip ettiği kitlesel doğa organizasyonu yaşanabilir oldu kaldı ve Harika. yaşamaya da devam etti. Aynen görürüz. biz coğrafik olarak bunun sözünü biz burada var olduğumuz süreci Rock FM'de her zaman kapımız sizlere e, açıktır. Buradan... Peki, şöyle bir tweet vermur atılmaz. Bu arada e, az önce benim de aklındaki sorulardan biri. E, kim olduğunuzu merak eden bir e, şey var. E, tweet var. Onu birazdan hani, yapalım na, mı Kaan? Ne yaptınız ne yaptınız falan ne nereden çıktı hikayesi, Çok az zamanımız kalmasın yani. Murat'ın onun... ilginç bir durumu var çünkü. Tamam. Onun cevabı bu sorudan sonra. Bu parça da o zaman bu sorudan sonra demişim. Düzeltiyorum. Bu parçadan sonra Şansa it's probably probably me" parçasının <gülüyor> Bu arada şaka gibi. Hep bize böyle Düzel oluyor. Parça. Bir sevişi soruyor çaldım şarkı onunla bir bağlantılı Clapton ve Kaldi Sting. Temiz. Aynen. Teşekkür ederiz. Clapton <gülüyor> ve Sting ikisi bir arada. Probably mi diyecekler. Ardından buradayız yavaştan kapatırız ama partide bir şekilde devam eder. <gülüyor> <gülüyor> You'd hug yourself on a cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, Who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it. I hate to say it, but it's probably me When your belly's empty and the hunger's so real You're too proud to beg and too dumb to steal You search the city for your only friend but No one will you see Ask yourself Who'd watch for me A solitary voice To speak out and set me free I hate to say it I hate to say it But it's probably me You're not the easiest person I ever got to know It was hard for us both That I'm feeling sure Some would say Just let you go Your way You only make me cry But if there's one guy Just one guy Who lay down his life For you and I I hate to say it I hate to say it But it it's probably Bir daha görüşürüz.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 Lütfen sizdeyiz. Peki, KKU'nun sunduğu radyo coğrafika burası. Radyo coğrafika dediyse kendimize radyo kurmadığımızı biliyorsunuz. RAK FM 94.5'deyiz. Konuğumuz daha Filmleri Festivali koordinatörü Murat Yılmaz idi ve hala konuğumuz. Ee, Murat Bey şöyle bir e, festivali genel çizgileriyle tekrar toparlayalım. Olur ya şu anda bizi dinlemeye başlayanlar vardır. daha Filmleri Festivali ne zaman, nerede? 5 neye 1 k 25 Şubat 2 Mart tarihleri arasında İstanbul'da Frans Kültür Merkezi Aynalı Geçit ve Pusula Sanat Evi'nde hemen takip eden 2 hafta sonra İzmir'de Konak Belediyesi'nin iki ayrı gösterim salonunda Selahattin Akçiçek ve Türkan Saylan'da ve 2 hafta sonra da Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi Çankaya Belediyesi'nin Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde olacağız. 2 6 Nisan. Evet. 2 6 Nisan'da Ankara'dayız. Süper buradan. Peki ee, şundan şuna İzmir'deki festivallere e, ücret vermeden gelebiliyorlar izleyicilerimiz. Evet ona o konuda da Konak Belediyesi'ne teşekkür etmek lazım. Konak Belediyesi orada destekliyor. Aynen. Bütün yerel masraflarımızı karşılıyorlar ve e, İzmirli izleyicilere de ücretsiz. İzmirli güzel izleyicilerimiz, izleyicilerimiz vardı biraz önce. Onlara buradan e, bir ne yapmış olduk hatırlatma da bulunmuş olduk. Pekala o halde e, yavaş yavaş ben yavaş. gene evet gene açıkçası mutluyum. Doğru bir iş yaptığımızı Çok güzel. Evet. Var. Çok teşekkür ettik. Murat yani Hocam. Murat teşekkür Yılmaz ederim. kalktı geldi. Daha filmleri festival e, e, koordinatörü. Ha ben gerçekten canı gönülden inanıyorum çok Kesinlikle. iyi iş yapıyorlar ee, umarım umarım sizinle beraber yaşlanır sizin torunlarınız da yapar Aynen. Dağ Aynen Filmleri Hocam. Festivali 2014 Darkfilmfest.org sitesinden detaylara bakınız biz de bu arada 5 kişiye Murat Yılmaz'ın hediyesi olarak bilet Zayet veriyor olacağız bizi takip etmeye başlayanlara Murat Yılmaz çok teşekkürler bu cumartesi kalktığınızı geldiniz başarılarınız daim olsun dağınız bol olsun dağınız çok iyi olsun diyorum. Hocam gerçekten çok teşekkür ettik. Hani sizin gibi güzel e, ve idealist insanları gördükçe bizim umutlarımız e, hayata karşı şevkimiz hakikaten artıyor. Çok buradan teşekkür kendimize ederim. teşekkür ettik. Program, aynen Kaan'cığım bu akşam da biz biliyorsun beraber Geografika ekibi olarak ne yapıyoruz bu akşam? Konserimiz var. Aynen. BKM mutfak sahnede ben Ali Geyle sahneye çıkacağım. Kaan sevgili dostum da. Ben de, sah ben de bağıracağım şeyden. Aynen. Bir fotoğraflarımızı çekersin artık. Bu akşam <gülüyor> evet. Geografika ile ve artı beş eksi beş buluşmak istiyorsanız kulis önündeki iki tane küçük şifremiz var. İlk şifremiz artı beş eksi beş. şifremiz Radyo Geografika. Bizim kulis önünde bunu söylerseniz After party'e katılıp iyi müzik ve keyifli zaman geçirmek için de bizim sözümüzü almış olursunuz. BKM Mutfak ayrıgeyle bir akşam. Sahnedeyiz. Geografika'dan bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta. Başka konular yine çok iyi konutlar. Yine çok iyi rock'n'roll. Burada olacak Sarıoğlu beğendiniz. Hafiften mikrofonu kana bırakıp ayrılıyorum. Efendim Radyo Geografika K2 Ator'un sunduğu Radyo Geografika burada sona ererken Murat Yılmaz'a veda ediyoruz geldiği için teşekkür ediyoruz. Ee, gelecek haftada e, ilginç bir e, fikrimiz var. Bunu hayata geçiriyor olacağız. Hemen bahsedelim. Mart ayı Radyo Geografika için sadece kadınlara ayrılmış bir ay olacak. Yani doğa sever, maceracı, çevreci, aktivist ve anne olan kadınları Radyo Geografika'da Mart ayı boyunca sadece ...sadece kadın konukları görüyor olacaksınız. Radyo Geografika, macerayı burnunuzun dibine getiren radyo programı... ...Türkiye'nin tek rak radyosu. Ee, rock FM 94.5'ten veda ederken şunu demekten kendimi alıkoyamıyorum. Radyo Geografika dinlerseniz şehirden çıkarsınız, dinlemezseniz... gün binersiniz evinize gidersiniz. <gülüyor> radyo Geografika'dan bu haftalık El Veda. Austin! <laughs>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 Her cumartesi 14-16 saatleri arasında 94.5 Rock FM'de.